açık gazete. Merhaba kainat. Bugün 17 Mayıs Pazartesi. Yıl 2010, ay 5, gün 137. Hızır 12. 1431 Hicri Cemaziülahir 3, 1426 Rumi Mayıs 4. Dünya Haberleşme Günü. Günün tarihi. 130 yıl önce bugün 17 Mayıs 1880'de Tanzimat edebiyatı döneminin en seçkin şair ve yazarlarından biri olan Ziya Paşa Adana'da vefat etti. Memlekette meşruti yönetimi kurmak için Yeni Osmanlılar Cemiyeti'ne girdi. Namık Kemal ile birlikte Paris'e kaçtı. Daha sonra Londra'da Namık Kemal ile birlikte Hürriyet Gazetesi'ni çıkardı. Abdülaziz tahttan indirilince marif müsteşarı oldu. İkinci Abdülhamit İstanbul'da kalmasından kuşkulandığı için vezirlik rütbesiyle Suriye, Konya ve Adana valiliklerinde bulundu. Ziya Paşa'nın toplumsal eleştirilerle edebiyatın önemli yapıtları arasında sayılan terkibi bendinden bir bölüm. Bedasla necabet mi verir hiç üniforma? Zerduz, palan ursan eşek yine eşektir. Bedmaya olan anlaşılır meclisi meyde Günün fıkrası. Öğretmek. Annesi Fehmi'ye çıkıştı. Oğlum ne yaptın yine? Kardeşin ağlıyor. Fehmi, hiçbir şey anlayacağım. Ona sadece dondurmasını nasıl yemesi gerektiğini öğretiyordu. Yemek Listesi Gün 137 Kıymalı Börek Patlıcan Kızartması Salata Meyve Büyük Saatli Marif Takvimi Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 AçıkRadio.com Onun Açık Gazetesi haftanın ilk Açık Gazetesi'nin açılışını yaptık. Ömer Madra ve ve Volkan Artunç'la birliktesiniz. Günaydın. günaydın. Ee, heavy Metal'in önemli seslerinden Ronnie James diyor ya da bir günaydın diyelim. Öldü. 67 yaşında mide kanserinden Rainbow ve Black Sabbath gruplarının da o benzersiz sesi ve stiliyle vokalistliğini yapmıştı. Son aylarına kadar da turnelerini sürdürmüş heavy metal dalında çalışıyor. Çok en iyi geçen ay Los Angeles'ta en iyi vokalist ödülünü almış ve fotoğraflarda da kendisi kadar iyi tanınan sahne selamını veriyor. Bu şeytanın boynuzlarının işareti gibi bir işaret üç parmak baş parmakla orta iki parmak aşağıda işaret parmağıyla serçe parmağı da yukarıda verilen bir işaret. <gülüyor> evet asıl adı Ronald James Padavona. İtalyan kökenli Amerikan ailesinden New Hampshire'dan geliyor ve <gülüyor> çok önemli bir mühür vurduğu da belirtiliyor. 67 yaşındaydı kendisi. Onun Holy Diver adlı 1980'lerden kalma, 1983 tarihli klasik rock şarkısını radyolarda da çok çalınan ve bilinen şarkısıyla açılışımızı yaptık. Ona bir son günaydın demiş olmak için. Son değil tabii her zaman. Çalmaya de. devam edeceğiz ama e, devam artık duyma ihtimali sıfırlanmış oluyor. Sana. Canlı olarak. Evet. Evet. Haberlere bakalım şimdi de İzlanda'dan gelen kül bulutları yeniden havaalanlarının kapanmasına yol açtı. Avrupa'nın en işlek havaalanı sayılan Londra'daki Heathrow havalimanı üzerinde uçuş yasağı var. Ayrıca Amsterdam, Skipol ve Rotterdam havaalanları da bugün en az 8 saatliğine kapatılacak haberi var. Voice of America'dan ve başka ajanslardan BBC'den verdiğimiz haber bu da. gene bilinen... Görünen manzaralar havaalanında bir kenara çökmüş o sepetlerin arasında eşya tekerlekli eşya taşıma sepetlerinin arasında oturan genç pinekliyen genç yaşlı kadın erkek insanlar. Evet, bu böyle. Gidip gelecek herhalde. Bir orman yangını haberi de verelim. 10 dekar Kızılçam ormanının yanmış olduğunu Gömeç'ten, Balıkesir'in Gömeç ilçesinde soğutma çalışmaları devam ediyormuş. Kontrol altına alınmış ama yanmış zaten. Burada yangın mevsiminin erken açıldığını ve hızla gelişmekte olduğunu söyleyen haberlerden biriydi. Bir başka önemli haber de Meksika Körfezi'ndeki muazzam petrol akıntısı devam ediyor fakat BBC şey demiş biz e, üçüncü denemede boru sistemini bir mil bir buçuk kilometrelik daha kuzey yukarıdan kuzey diyorum yüzeyden denizin dibine kadar 1500 metrelik ince bir boru döşediler ve Meksika Körfezi'nde milyonlarca litre ham petrol fışkırtan kuyudan petrolü çekmeye başladığı kaydedilmiş. Şirketin sözcüsü BP'nin muazzam bir çevre kirliliği felaketi oluşturan bu akıntıyı durduracağız demiş. Söz konusu Aygıt başarıyla yerdeki bir tankere bağlandı demiş. Boruyla kuyudan akıntı gelen Kuyudan çoğu petrolün çekilmeye devam ettiğini belirtmiş. Ama hep böyle elastikli lafla çoğunun çekilmekte olduğunu, derin su robotları vesaire Çok büyük bir dikkatle yerleştirildiği gibi de hep böyle ifadeler İşin kullanılıyor. İşin zor olduğu, sıfır dereceye yakın dolma seviyesindeki suda çalışıldığı, bunun işleri daha da... İşiniz zor kısmı anlatılıyor genellikle. Evet. Her gün denize... 800 bin litre civarında 5 bin varillik bir ham petrol aktığı belirtiliyordu ama onun da pek böyle olmadığına dair çok önemli belirtiler var. Mesela Purdue Üniversitesi, Üniversitesi'nden Stephen Worley diye bir e, kim, e, makine mühendisliği bölümünden bir uzman. E, şeyden parti. Partiküllerin parçacıkların sayımını yapmış ilk defa çok uzun zaman sonra BP gör, şeyler video görüntüleri de deniz dibinden yayınladı. Bu hesaba göre katiyen böyle olamaz demiş uzman ve günde yetmiş bin varil yani on dört katı resmi hesaplanan on dört katı sızdığını söylemiş yüzde yirmi hata payı varmış yani ve 56 bin varille 84 bin varile kadar da çıkabileceğini söyleyebiliyor ve yani resmi hesapların ve BP'nin verdiği rakamların yanlış olduğunu söylüyorlar muazzam benim hesapladığımla bize verilen rakamlar arasında muazzam bir fark var demiş ve iki en az iki hesapta onu doğrular nitelikte birisi Lamont Doherty bir yer e, e, Timothy Crone da bir bilim adamı şey demiş. Benzer bir rakama ben de ulaştım demiş onunla aynı. Fakat tam bir daha daha iyi bir video görürsem daha da netleştirebileceğim demiş. Bir de astrofizik profesörü Eugene Chang Berkeley'den California Üniversitesi'nin Berkeley'deki benzer sonuçlara sadece Kağıt kalemle ya hesap ederek yapmış. İşte yaklaşık 20 inçlik bir çapını hesaplayarak oradan ne kadar aktığını hesaplıyor. Aşağı yukarı 100 bin varile kadar da gidiyor. 20 bin ile 100 bin varil arasında demişler. Ama en yani şey düşük tahmin bile 20 bin varil şeyin 4 katı şu ana kadar resmi rakamların. Bu şimdiye kadar hiç görülmemiş boyutlarda bir facianın da habercisi oluyor bütün bu rakamlar. Fakat bunlara inanmayın demiş BP sözcüsü. Yok böyle bir şey demiş. Kime inanalım? Bize demiş BP. Peki. Boru sistemi de çalışıyor demiş. Fakat Amerika Birleşik Devletleri de boru sisteminin bu yeni sistemin çalışmasından o kadar memnun kalmamış. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin şeyi... BP'ye karşı Tavrında bir değişiklik olmadı Bu daha büyük bir şey yapmamız Bütün hesapları ödemesi Gerekir Ve tamamen durdurulana kadar Biz ondan vazgeçmeyeceğiz Bu sifonlama süreci Bizi tatmin etmiyor Yeterince gibi sert bir konuşma Yapmışlarsa da işin içinde başka da işler olduğunu söyleyebiliriz Çünkü Daha ilk günden Maçizane Açık Radyo'nun, Açık Gazete'nin, Maçizane acar muhabirlerinin söylediği bir şey vardı. Hani 75 milyonluk bir tavanı var demiştik ya, BP'nin hesabı, ee, zarar ziyan hesabı. E, resmen bir mektup yazmışlar BP'nin baş CEO'suna, Anthony Hayward'a hem İçişleri Bakanlığından hem de şeyden Anavatanlık Koruma Güvenliğini Sağlama Bakanlığından iki bakan demişler ki yani biz şimdiye kadar BPN'in yaptığı açıklamalardan anlıyoruz ki 75 milyonu açsa bile bu akıntıdan gelecek şeye doları hepsini tam tazminat ödeyecek bütün hukukçulara filan diye. Böyle bir şey Amerikan vergi ödeğinden istemeyeceğini ümit ediyoruz ve katıyan böyle bir şey duymak istemiyoruz demişler. Ama bunu, bunu sert konuşmanın neye yarayacağını bilmiyorum. Eğer kanun varsa bir BPD ödemeyeceğim derse ne yapacaklar zorla mı? Bir hoşlukta şeyden bu TransOcean'ın, Şirketi İsviçre şirketi ya taşeron şirket o hı hı. Iı, platformu yöneten o patlamadan sonra bir sorun var. Sabahın ilk sorusunu sorayım sana şimdi abi. Buyurun bakalım. 11 işçi öldü patlamada hı hı. yok olup gittiler. Evet. Kurtarılanlar da tamamen böyle korkunç bir sarsıntı atlatıp Haliyle. şokta. İlk kiminle karşılaşmışlar o işçiler? Herhalde doktorla. Bilemedin başka ee, sağlık ekiplerine dahil bir hemşireyle. Hayır, hukukçular gelmiş, avukatları şirketi. Ne deme, ağzlarına birer bant yapıştırıp kağıt <gülüyor> imzalatmışlar. Konuşmayacağız. Ee, yani yaralı değilim, bir şeyim yok ve ne olup bittiği konusunda ilk ağzda hiçbir bilgiye sahip değilim diye. Allah Teâbîden ed razı olsun. Evet. İymiş yani şirketin kendini ve hissedarlarını al, garanti altına alması çok iyi bir şey tabii. Evet, ve, i̇şçilerini yalnız o kadar korumaya e, ama olacak yani. Bir... Sonunda kurunun yanında yaş dayanar. Ne yapsın adamlar? Şimdi çıkıp dese platformda şöyle şöyle eksiklikler vardı. Aslında şöyle bir güvenlik alınabilirdi falan. Çünkü platform bilenler işçiler en nihayetinde. Değil mi? Hoş olmaz evet. B.P. için. Evet adamları düşünüyorsun tamamen şokta o. Havada patlamadan kurtulmuşlar bir şekilde. Ve ilk imzalatılan şey avukatlar. İşte böyle şeyler oluyor. Devam edelim. Tayland'da, Bangkok'ta bastırılamıyor olaylar ve müthiş şeyler oldu hafta sonundan itibaren. Tayland'a ordu serbest atış bölgesi ilan etmiş zaten. Hükümet aleyhtarı göstericileri caydırmak amacıyla... Başkentin belli bölgelerini serbest atış bölgesi giren vurulacak ilan evet. etmiş. Bu da çok cazip bir demokratik şey. çözüm. çözüm. Yani alanlar kapalıysa değil mi bir şekilde bunu anlaması lazım halkın. Yalnız gelen gayri resmi haberlere göre zaten e, serbest atış bölgesi son üç gündür işlemekteymiş. Evet. Çeşitli keskin nişancılar olduğundan bahsediliyor. Zaten evet. bir generali de e, vurdular öldü. Katia Savas Dipol adlı öbür tarafa geçmişti genel göstericilerden yana demokrat bir kişi olduğunu söylüyordu ve gösterilere katılıyordu. Onu kafasından vurdulardı. O da öldü evet. Ve serbest atış bölgesinden herhalde o da şu ana kadar yani bizim elimizde son BBC'den ve MTV MSNBC'den mıs kadarıyla şunu da öğreniyoruz bir daha Anadolu Ajansı Frans France Press haberini hepsini birden toplarsak benim ulaştığım 36 kişi ölmüş durumda. 13 Mayıs'tan tam başlayan, <gülüyor> başlarsak. Gerçi gösterişlerin iddialarına göre bakacak olursak onlarca daha fazla ölü olduğu ancak bunların gizlendiği yönünde. Tabii bunların hangisinin doğru haber olduğu, hangisinin yanlış haber olduğu, hangisinin dedikodu, hangisinin dezenformasyon olduğunu anlamak çok kolay değil. E, bayağı ciddi aslında çünkü şehir bölünmüş durumda bir yandan da. Evet yani BBC net bir dille o, o daima en konservatif rakamları da verir ya. O 36 kişinin net olarak öldüğünü söylüyor. Kızıl Komandan kuman, diyorlarmış ona. Kattiye, General Kattiye'ye. Çok ağır bir şey. Kimin öldürdüğü konusunda da e, bir netlik yok diyor BBC ama. Protestocular ordunun keskin nişancılarının olduğunu söylüyorlar ve senin de dediğin gibi bir de vermiş evet pek çok aradan da daha fazla insanın da öldürülmüş olabileceğini söyleyen göstericiler var. Serbest atış bölgesi olunca tabi kolay da değil herhalde değil mi istatistik tutmak. Ee, yani hani serbest atış bölgesi lafı bile aslında üç aşağı beş yukarı durumu özetliyor yani işte. Devletin silahları, devletin askerleri şu anda doğrudan halka dönmüş durumda. Bütün olan biten e, işte en demokratik şekli diyebilir miyiz bilmiyorum tartışılabilir ama hani serbest atış bölgesi bambaşka bir hikaye çünkü karşı tarafın elinde genellikle e, molotov kokteyller, kaldırım taşları falan var büyük oranda. Sapanlar da gördüm. E, yani bunlara doğrudan atış serbest diye olmak sorunu çözer mi? Sorun neydi? Falan bunların hepsini galiba bir miktar geride bırakıyor. Evet son bir haberdi. Ajans France Press kaynaklı bir haber. Bangkok'taki lüks bir oteli ateş açıldı. Bak sadece göstericilerin üstüne değil. Aa, i̇yi. Yani eşitlikçi bir yaklaşımların var bu konuda. 3 günde ölenlerin sayısı 33 diyor haber. Biraz daha az. Ama Bangkok'taki lüks oteli ateş açılmış. Ve müşteriler... Yere yatmak zorunda, yataklarının altına saklanmak zorunda kalmışlar. Büyük bir patlama, dış duvarda kurşun delikleri gördüğünü söylemiş. Sonra sığınağa inmişler. Çatışmalar halen sürüyor. Öyle bir Bangkok'taki durum var. Bunu çözebilir mi hükümet bu serbest atışla? diyorsun sen şimdi? Ee, biraz zor çözebilir gibi geliyor bana aslında. Yani hani... E Çözümden kasıt nedir? Çünkü orası da biraz karışık. Yani karşılarında öyle hani bir grup e, ne bileyim ben e, delirmiş ve dünyanın sonu geliyor galiba diye ayaklanmış falan bir ekip yok. Gayet gayet politik sıkıntılar var ülkede ve e, ufak bir kesimi bir de temsil etmiyorlar. Sen zaten orada ve darbeden... Demeyeyim demiştim ama dev... <gülüyor> politik sıkıntı falan gibi nazik nazik. <gülüyor> Devrilen başbakanın kendisi de e, yolsuzluklarla suçlanıyordu o başka da devrildi. Ve onun yoksulları daha koruyan politikalarda izlediğini söyleyen bu kızıl gömlekliler var. Onu istiyorlar. Taksin Şinavatra taraftarları yanılmıyorsam ama darbecilerin getirdiği başbakan. Yalnız onun bir özelliği var. Bilmem bana katılacak mısın? Her zaman bu konularda aynı fikirde olmuyoruz. Darbecilerin getirdiği başbakan bu serbest atış bölgesi ilan eden yakışıklı. Çok yani bir film yıldızı gibi yakışıklığına katılıyorum ama e, bir o kadar da... O yetmez mi? Yani yeter tabii. Yeter, yani ne yapacağımıza bağlı bir yandan da ama e, yani yakışıklı ama biraz da hani hem e, cahil hem cani diyebileceğimiz modellenmiş gibi geldi bana. Hani ef eh, uzadı bu işler vurun gitsin için biraz zor. Yani hani haftalardır insanlar sokaklardaysa ve on binlerceden bahsediyorsak hani e, sıkarız kurşunu ve konu kapanır. Çok zekice değil. Bakınız... Pek çok coğrafyada bakılabilir bunun ne gibi sonuçları olduğuna ve başarılı olup olmadığına. Evet ama bir başka çözüm de şeyden gelmiş. İsrail hükümeti de kolay bir çözüm üretmiş. Noam Chomsky'nin İsrail'e girişine izin verilmemiş. Onun da mı? Evet. Batı... İsrail'e girişlerle çıkışlarla ilgili ben iki sıkıntı hissetmeye başladım. Birincisi eğer e, yani İsrail devletinin başındaki hükümet böyle tanımlıyor. Bu bir Yahudi devletidir. Dünyanın tüm Yahudilerine açıktır Hatta e, propaganda ve kampanyalar bile yapıyorlar Buraya gelin buraya yerleşin diye Bu her Yahudi için geçerli değil galiba Hani Goldstone'a uymuyor mesela Chomsky'ye de, Chomsky de uymuyor Chomsky bilindiği gibi Yaşayan en büyük düşünürlerden biri Belki birincisi sayılıyor Yüzün üzerinde eseri var Sadece şey siyasi Siyaset teorisi hı hı. Filan üzerinde bir kırkın üzerinde de Dil bilim Üzerine eseri var işte zeyt Üniversitesi'nde bir konuşma yapmak amacıyla Ürdün sınırındaki alın bir geçişinden giriş yapmak istemiş. Ülkeye girişine izin verilmemiş. Epey de tutulmuş kapıda. Sorguya da çekilmiş biraz. Peki tehlike buldukları nokta ne? Çünkü hani Chomsky bir yandan da radikal fikirlere sahip olduğunu kabul edebilirim. Hani iyi bulmakla birlikte fikirlerini ama... Ee, yani mesela hani Hamas'a katılıp e, intihar bombacılığı için fazla yaşı geçkin örneğin. Hani evet, bildiğim kadarıyla sniper falan da olamaz. Hani Keskin nişancılık yapmak için de elleri fazla titrek yaşı gereği. Neyden Bütün korkuyorlar? Hayatı da da, tümüyle demokrasiyi sıradan insanın değil mi? gençken sarılmıyor. de bombalı saldırılara falan karışmış değil bildiğim kadarıyla. Hayır ama hep itiraz etmiş baskıcı hükümet politikalarına. Şimdi şeyi <Gülüyor> sormuşlar kendisine. Bir buçukta gelmiş Adli Bir Köprüsü'ne. Evet, 13 13.30 civarında ve sorgulamaya alınmış. 4.30'da bırakılmış. <gülüyor> Niye gidiyorsun diye soruyorlar herhalde. İçişleri Bakanı sözcüsü Sabin Haddad demiş ki Chomsky çeşitli sebeplerden dolayı geri gönderdik ama anlatmayacağım demiş. Bak senin soruna cevap alamadık işte. ondan sonra Chomsky'ye sormuşlar e, niye almadılar sizi diye demiş ki Nam Chomsky sorgucular İsrail hükümetinin hoşuna gitmeye hoşuna gitmeyecek şeyler yazdığı için almadıklarını söylemişler. Bu açık sözlükte doğrusu ee, yani burası hala demokratik bir hukuk devleti değil mi bir evet, yandan da? Evet öyle. Güzel. E, Chomsky'nin cevabını da biliyor musun? İyi uçak kaçtı. Hayır şey demiş, yani benim e, söyle, söyleyip yazdıklarımdan hoşlanan bir hükümet gösterirseniz ben oraya gideyim de, demiş. <gülüyor> <gülüyor> Bu espriyi anladığını zannetmiyorum karşı tarafın ben. Ben de. Bunda bir tehdit Çoms... unsuru olarak almış olabilirler. Öteden beri çok hoş bir mizah olduğunu da düşünmüşündür çok ince bir mizahı. Okur mektuplarını genellikle okumam ama bu sefer çok ıı, hoş bir okur mektubu da gördüm bu haberi gördüm. Ya işin iyi tarafından alalım demiş bir okur. Mason C diye birisi yazmış Common Dreams'e. Bakın demiş İsrail e, Chomsky'nin evini buldozerle dündüz edebilirdi. Hı hı. Boston'da Lexington bölgesinin etrafına bir duvar çevirebilirdi. Hı hı. Suyunu, elektriğini ve ilaç akışını da kesebilirdi. Bütün bunları yapmadı. Henüz demiş. <gülüyor> mümkün mü mümkün. Yani e, en azından Filistin'de bunları birebir yapıyor. Tabi Lexington'da yapması çok kolay olmayabilir. Ama belli de olmaz. Belli de olmaz vallahi. Yani ne gerekçe, gerekçeleri de Amerikan e, elçiliğine bildireceğiz demişler hükümetine de, e, şey pek sence resmi gerekçelendirme ne söyleyecekler çünkü şey diyemezler herhalde fikirlerinden hoşnut değiliz başka bir şey söylemesi lazım mesela vize belgesinde iki fotoğraf eski falan gibi bir şey mi söyleyecekler yoksa e, zorluk çıkardı kapıda ve e, polise mukavemetten dolayı falan mı diyecekler evet muhtemelen öyle İkincisi mi diyorsun? Evet. <gülüyor> yani çünkü en nihayetinde bir insanı ülkeye almamak için çeşitli koşullar olması gerekiyor. Çeşitli sebepler var demiş zaten. Yani, yani birden, birden fazla Pek çok sebep var. Genelde yani insan adam, bilemediğinde böyle konuşuyor. Bu adam bir iblis mi? Bir nevi belli ki öyle. Belli yörelerde. Kendinden nefret eden bir Yahudi olabilir mi? Zaten buna şüphe yok. Yaz bu Yahudi nedir? Ee, i̇çini dolduran mesela Yahudi dediğimiz şey herhalde bu durumda işte çelik miğfer takan, M16'ları seven, Filistinlerle savaşarak sorun halledebileceğini düşünen ve işgali destekleyen insanlardır herhalde değil mi? Peki ister misin şimdi dönüşünde bu sefer de yeni imza attı ya 2000'e yakın. Başka sanatçı, yazar, çizerle birlikte Barack Obama'nın da insan hakları çiğnenmesine ve savaş suçlarına imkan verdiği için kendi hükümet aleyhine de dilekçe imzadı. Sen okudun geçen hı hı. cuma. Şimdi ister misin bu seyahatinden döndükten sonra? Kusura bakmayın biz seni de alamıyoruz. Geldiğiniz yere gidin desinler. Bu sefer nereye ne gidecek peki? En büyük... Dil bilimci ve siyaset bilimci. Sanmıyorum. Hani Amerika Düşünün. henüz daha bu konularda daha efendi bir ülke diye ümit ediyoruz. Rica edeceğiz de yapmasınlar değil mi? Adam bu yaştan sonra ne yapacak? Nereye gidecek yani? Günah. <gülüyor> İnanılmaz bir şey ya. Biz buradan ricacı olalım. Sayın evet. Chomsky'nin evine varmasına izin versinler. L lütfen Ama değil mi? Ama daha önce Filistin tarafında da bir konuşma yapacak tabii. Onlar almış alıyorlar alıyorlar mı? Ve kimin davetlisi biliyor musun aynı zamanda? İsrail parlamentosu üyelerinden birinin de davetlisi. Yani Goldstone da Birleşmiş Milletler görevlisi <gülüyor> olarak gitmişti. O sorun değil <gülüyor> bunun. E tabii aa, doğru folka da aynısı olmuştu. Ya yani o da ufak tefek bir hukukçu sayılmaz dünya çapında değil mi? İşte dünyanın en büyük hukukçuları bunlar ve en büyük siyaset düşünürleri falan. Bunları <gülüyor> beğenmiyor İsrail. Ne olabilir, var? olabilir. Ve bu arada da bu bir Yahudi devleti ve e, içeri almadıkları da Yahudi. Bu son saydığımız üç isim de Yahudi, evet. Yani işin daha güzel tarafı da o. Yani kendi içinde bir bütünlük açısından söylüyorum. Yoksa Yahudi devleti nedir, Yahudi kimdir falan bunlara ayrıca koca cevaplar verilebilir başka türlü ama e, yani kendi koyduğu iş bu kendine iş olarak Yahudileri bir araya toplamak diye bir devlet sistematiği koymuş. Ama bazı Yahudileri. Hmm, evet. Yani ırkçılık içinde ırkçılık mı diyeceğiz buna? Irkçılık içi ayrımcılık ne demek Şanon lazım? Şimdi Şalom gazetesi bir de Chomsky'nin de gençliğinde <gülüyor> ne kötü şeyler yapmış olduğunu yazsın. Marjinal düşünür Chomsky <gülüyor> Peki ara verelim ondan sonra da şampiyonluk kaçtı taşlar yağdı başlıklı. Valla Abi... ben bu Fenerbahçe merkezde haber veriş şeklizi kınıyorum öncelikle. Şampiyonluk kaçtı. Kime kaçtı? Bursa'ya yani... kaçtı. E, tamam yani. Ee, bu bir kaçış değil Vardı desek Radikal böyle demiş Anladım o zaman onların bu <gülüyor> e, Fenerbahçe merkezli bakış açılarını kılamak gerekiyor yani Bursa spor şampiyon oldu Fenerbahçe şampiyonluğu bir adım kala kaçırdığından Üstüne üstlük birileri de çıkıp şampiyon oldunuz diye Milleti yellediğinden Başka türlü Stady bir şeyler olmuş mi yaktılar ya sen ne diyorsun Bütün yandı mı şimdi Yani bir bölümü yanmış durumda Resimlerden de görebildiğimiz Bir süre kullanılmayacak mı yani Evet. İyi. Aynen öyle. Lig bitmişti Lik, ama Allah. zaten. E, tamam yani. Ama da, devamı da var biraz ona bakarız. Açık kaste. Ronnie James Dio'dan We Rock adlı çok tanınmış parçalarından biri. Onu dinliyorduk. Ronnie James Dio hem Rainbow hem de Black Sabbath gruplarında da solistlik yapmış. Aynı zamanda kendi solo kariyerini de sürdürmüş. Ve son zamanlarına kadar da daha birkaç ay öncesine kadar da konser yapmaya, konserler vermeye devam etmiş. Geçen ayda en iyi vokalist ödülü almış bir yerden Los Angeles'ta. 67 yaşında ölmüştü ve yani şey diye bir, bir gün sonra ölecekmiş gibi tamamen dolu dolu yaşanmış bir hayat. Bir gün önce de herkesten bütün tanıdıklarından tüm hayranlarından da Allah'a demiş onlara veda etmiş. Sakin bir şekilde de hayata veda etti deniyor. Ona da bir günaydın daha demiş olduk bu şekilde. Açık Radyo 94.9 açıkradio.com'da. Evet açık gazetede şimdi devam ediyoruz. Neler olmuş? Şampiyonluk kaçtı diyor dikkat. Evet Fenerbahçelerin gözünden çok şey yapmış. Taşlar yağdı diyor. Son derece acayip bir şey. Sonuç. Yani normal bir sonuç da sonrası çok acayip olduğu söylenebilir. Yanlış sevinç gibi laflar var. Yani şampiyon Fenerbahçe diye bir anons yapıldı diyor. Yani Bursa Spor'un 2-2 berabere kaldığı şeklinde bir anons geldi stat'tan söyleniyor. Arkasından da Fenerbahçe'yle futbolculardan biri de Selçuk'ta 2-2 olduğunu eliyle gösterince bütün futbolcular sevinç içinde fotoğrafları var. Yanlış sevinç fotoğrafları hakikaten tuhaf. Ve ondan sonra da yalnız... ...vazgeçilmiş de tabi... ...Bursa şampiyon oldu... ...ve ilk defa da... ...çok en... ...3 Büyükler diye adlandırılan... ...Gasar Beşiktaş... ...dışında bir tek Trabzonspor... ...şampiyonu olmuştu... ...ilk defa olarak... ...bunların dışında bir takım... ...26 yıl aradan sonra... ...bir Anadolu takımı şampiyonluğu kucakladı... ...52 yıllık ligde şampiyonluk elde eden... ...beşinci takım olarak... tarihe geçti Bursa diye... Son maçta belli oldu. Tabi şampiyon Fenerbahçe anonsu nasıl yapıldı? Gerçekten yapıldı mı yapılmadı mı hala tartışılıyor. Anonsçu Hakan Bingül'ü tartaklamış. Kim? Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım. Nasıl tartaklamış? Anonsçu Hakan Bingül'ü tartakladı diyor soyunma odasında da takıma görevi bırakıyorum. Hepinize teşekkürler dediği öğrenildi diyor Haber Türk'ün haberinde. Peki bir şey soracağım. E, Anonsçu kendi kendine play'e mi basmış? Şampiyon Fenerbahçe diye pek konfetilerin düğmesine kim basmış? Onu duyun. Herkes Hepsi onu bekliyor. anonsçuya mı bağlı? Evet, anonsçuya Anladım. bağlı. önde bir Işık tuş var, gibi. mikrofon, bir tuş var konfeti böyle bir şeyin bu anons masası. Işık, dekor, kostüm masası. <gülüyor> O zaman bence Fenerbahçe'yi bu noktada eleştirmek gerekiyor. Ucuza çalıştırıyorlar. Yani bir kişiye bu kadar çok iş verirsen... ...en nihayetinde böyle bir sıkıntı, sorun çıkması ihtimali artar. Daha fazla işçi çalıştırmak bu konuyu çözebilir bence. Hani ayıralım konfeticiyle anonsçuyu mesela. Olmaz mı? E ya ama bir dakika. Olur da şimdi bu kadar zamandır yapılan hazırlıklar boşa mı gitsin? Konfetiler, hazırlanmış olan bütün o şeyler... Ya Çınar, pantinler. Ben hani futbolda ilgilenmediğimden tamam cehalet kabul ediyorum ama e, akşam haberleri seyrettiğim zaman şey e, zannettim. Fenerbahçe'nin şampiyon olduğunu ve bu maçla birlikte hani şampiyonluk kutlamaları başlayacak diye e, düşünmüştüm. Çünkü hani gösteriyorlardı. Bağdat Caddesi'nde on binlerce insan toplandı. Gelin gibi süslendi lafı var ya. Evet. Gelin gibi süslendi işte şöyle oldu böyle oldu. Ben hani... E, bu hazırlıkların aslında bir ihtimal hazırlığı değil şey olarak görmüştüm. Yani tamam herhalde o şampiyon oldu bu da resmiyet olacak. E, benim cehaletimden ama hani e, bu hazırlıklar da normal mi yani? Hani madem şampiyonun e, ettiyse e, e, e, kesindiyse. E, ya şey yapamazsın. E, şampiyon olursan o zaman nasıl kutlayacaksın? Gelin süs olmadan kutlayamıyorlar mı? A, hayır. Ha, anladım tamam. Yani Şimdi Bilgisizlik olur. Bak ilginç de bir detay var. Şimdi böyle bir anons geliyor. Zaten iletişim çağında olduğumuz Söylentisi tamamen yalan Çünkü Bursa Spor'dan haber de gelmiyor yani Televizyon yok Telegraf bekleniyor herhalde Kurtuluş Savaşı Günlerinde olduğu gibi Yani Televizyon yok, telefon da yok Anlaşılan, hiç kimse Öğrenemiyor, bak şöyle olmuş Anons Bursa Spor Beşiktaş maçının 2-2 tamamlandığı yönünde Anons yapılmış Son dakikalarda. Bir iki dakika erken bitmiş. Bak takip ediyor musun durumu? Şimdi bunun üzerine sarı lacivertli futbolcular ve taraftarlar şampiyonluk havasına girdi diyor. Yani kimse bunun doğru olup olmadığını, bu gerçek durum olup olmadığına bakmıyor. Olsa ne iyi olur fikrinde herkes anladığım kadarıyla. Hı hı. Yani gerçekliğin kendi istedikleri yönde olmasını istiyorlar. Her bunu, insan bunu... böyle istemez mi? Ben de isterim. Benim istediğim bir olsun. Sen de istersin herhalde. Ve o öyle kabul ediyorlar. Ha, orada bir sorun başlıyor <gülüyor> işte. Yani mesela Fenerbahçeli futbolcular oyunu yavaşlatmak ve zaman geçirmek için geri pas yapmışlar. Nasıl yani? İşte gol yememek için. Anladım. O bir dakikayı geçirip şampiyonuna ulaşma garantilemek için... Maçın bitiş düdüğünün ardından da birçok taraftar sahaya girip şampiyonluk coşkusu yaşamaya başlamış. Yani bu yeryüzünde benzeri olan bir olay olduğunu tahmin etmiyorum bunun abi. Yok mudur bu, bu hakikaten? Ilf, hayır yok yani olmamış. Öbür tarafta Bursaspor şampiyonluğunu kutluyor hı hı. ya da kutlamaya hazırlanıyor. Ancak yaklaşık 200 kilometre ötedeki İstanbul'da bundan haber alınamadığından şampiyonluk ilanı var. Evet. Bence buna benzer bir olay ben hatırlıyorum. Cem Sultan'ın padişahlığı. Öyle mi olmuştu? Yani aslında ha, üç aşağı beş yukarı doğru. önce varan şampiyonluğu al, padişahlığı almıştı. Özür dilerim şampiyonluk değildi oradaki konu. Ee, bu 600 sene önce oldu değil mi? Evet tamam kitle iletişimiyle ilgili biraz daha sıkıntı vardı. Ama o zaman bile iki veliahta da haber sene. gitmişti. Evet. Yani. Şimdi 500 yani 500 sene kadar önce oldu bu diyelim. Ya e, şimdi şöyle bir şey. Ya yani kimse sormuyor değil mi? Böyle bir anons geldi. Aa doğru mu acaba arkadaş? Nereden duydun da demiyor. Tamam diyorlar. İniyorlar sahaya futbolcular eğleniyor. Taraftarlar birbiriyle kucaklaşıyor. Ve biz şampiyon olduk ya onlardan almamak bence vermeliydiler onlara bu kadar sevincin üstüne. Bursaspor'un şampiyonluğunu lav edip madem bu kadar sevindiniz alın size demeleri doğru olmaz mıydı sence? Ee, yani doğrusu bu olurdu. Belki heveslenmişler, evet. istemişler. Gelin süsleri de hazır. Ve yanlış bilgi verildiğini öğrenince bir kere Emre bayılmış olabilir. Götü de vereyim. Ben bir gazetede hastaydı zaten falan diye bir şeyler okuyorum. Hayal değil, kırıklığından ama. deniyor. NTV Spor'dan okuyorum. Bursaspor'un şampiyonun açıklanması üzerine Emre Belözoğlu saha içinde bayılmış. Şampiyonu Bursaspor'un şampiyon olduğu haberinin gelmesiyle hasta olsa zaten. 90 dakika maç oynar mı? Ha evet. Doğru. Herhalde oynayamaz. Ya da hani bayılırdı. Ya bilmiyorum. Hani e, ben daha çok şey takıldım. NTV'nin ne sebepti? Resmi sebep koymuştu NTV. Bayılma sebebi olarak. Heyecan yok. Üzüntüden. Üzüntüden evet. Üzüntüden bayılmak diye bir şey var mı onu bilmiyorum ama belli ki NTV doktorlara danışmış etmiş. Ya bu spor işi gerçekten renkli eğlenceli bir iş. Bunu kabul ediyorum. Hem de çok daha serbest bir alan politikaya göre. Hani ne yazsan politikada ardından birileri çıkıp bu doğru film burada kullanılacak falan diye adamı sıkıştırır ya. Belli ki spor için böyle bir şey yok. Yani hani radikal hmm. öyle maaşı tatıyor öyle. NTV böyle yazıyor böyle. Öbürü çıkıyor Bursa'nın haber alamayıp şampiyon ilan ediyor. Ama Başkan bu... gelip tartaklıyor falan. İlginç bir ortam. Eğlenceli. Yani bence bu wishful thinking dedikleri yani bunu tamamen işte gene bir maalesef psikiyatri programımız yok ama mutlaka koymalıyız önümüzdeki dönemde derinlemesine. Yani özellikle bu hüsnü kuruntu ya da wishful thinking'den dedikleri işte olmasını çok istediğin şeyi olmuş gibi kabul etmeye ne deniyor psikolojide ve psikiyatride bilmiyorum ben. Ama ondan sonra tabii travma büyük olmuş. Haliyle. Post travma. Neydi o şeyin adı? Ne sendromu? Ne disorder? Post-traumatic. travma sonrası stres bozukluğu. Evet. travma sonrası stres bozukluğu. Sendromu yaşanmış. Çünkü e, birdenbire sarı lacivertli taraftarlar yönetimi istifaya davet etmişler. Tribündeki bayrakları ve pankartları yakmışlar. Tribündeki koltukları da kırarak sahaya fırlatmışlar. Bazı koltukları da ateşe vermişler. Maç sonrasında stat çevresinde de olaylar çıkmış. Fenerli taraftarlarla polis arasında gayet gergin anlar yaşanmış. Taraftarlar polisi taşlamışlar. Polis de taraftarlara tazikli, su, su, tazikli su vermiş. Bazı yaralılar var. Ambulans sahaya saldırıya uğramış. Yaralıları götürmek için başka taraftarlar yaralıları götüren ambulanslara da gazetecilere de... Kameralara da saldırmışlar. Yara, doktor ve hemşireler kaçmış. Yaralılar Hı -hı. uzun süre hastaneye götürülememiş. Peki bir şey soracağım. Şimdi mesela Emre'nin bayılması biraz daha manalı hale geldi şimdi kafamda. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Ee, yani bütün bu süreç içinde insan bayılabilir. Ama bundan öte hani futbolcular mesela çıkıp e, taraftarları taşlasa anlayabilirim. Çünkü ortada net bir kayıp var. Şampiyonca çok para alıyormuşsun öyle öğrendim. Doğru mudur? Evet. Peki taraftarları da dağıtıyorlar mı para mesela şampiyon olunca? Takım. Evet. Ha o zaman tamam onların da kızmasını <gülüyor> anlamak mümkün. Yani e, arkadaşların ne oluyor orasını anlayamadım tam. Yani olunca şampiyon tamam seviniyorsun. Eyvallah da olmayı ne bileyim? Şey bir güzel tarafını daha söyleyeyim. Şimdi bu uzun süreden beri yalnız sen tabi takip etmiyorsun. Uzun süreden beri bu şey havasına girmişlerdi. Yani Fenerbahçe'nin muhakkak surette şampiyon olacağı düşünülüyordu, kesin gözüyle bakılıyordu buna ve yani bütün spor programlarında gazetelerin spor sayfalarında ve dost ahbap çevrelerinde de bu iş bitmiş gözüyle bakılıyordu. Hatta Hasan Cemal bir kendi deyimiyle fanatik Gaz Saraylı olarak bugün benim için kötü bir gün diye yazı yazdı dün. Çünkü fenerleri tebrik etmek zorunda kalacağım Fenerli arkadaşlarımı diye. Herkes bu havanın içindeydi. Cengiz Jandar da öyle yazmıştı. Hasan'a bir hoş yazı yazmıştı kitabı dolayısıyla. Hı hı. E, asker meselesi üzerine Türkiye'nin. E, fakat e, bugün de bu da benim kazığımı olsun diye yazmıştı. Çünkü şey... Fener'in şampiyonluğu belliydi. Şimdi şampiyonluğa böyle kesin gözüyle bakınca beklenen olmayınca infial olmuş. Önce bir gerçekliği değiştirme çabasına girişmişler farkındaysa. Bütün dünyaya acaba biz değiştirsek gerçeği olur mu diye denemişler. Bakmışlar olmuyor. O zaman da travma gelmiş bir bayılmalar filan. Fakat dahası var. Yönetim locasını basmışlar. Sonra da basın toplantı odasını basmışlar ve ne demişler? Kristof Daum'u bize verin. Daum, Daum bu arada e, basın toplantısı yapmamış, kaçırılmış. Çünkü aksi e, Bize taktirde... verin diyor adamlar. Ne, ne anlama geliyor bize verin? Onu bağrımıza basacağız, öpeceğiz, koklayacağız mı? ya Aziz Yıldırım'ın işte e, anonscuyu tartakladığı gibi tartaklayacakları anlamına geliyor herhalde. Bize verin laf benim yani Kobo filmlerini hatırladım. <gülüyor> Önce asmak sonra <gülüyor> adalet. Onu bize verin. ...Kristof Daum'u bize verin diye bağırmışlar. Ve Fenerbahçe yönetimi takımı ve Trabzonsporlu futbolcular... ...hala Şükrü Saracoğlu stadında olduğu ve sarı lacivertli taraftarların... ...sakinleşmesini beklediği bildirilmiş. Yani korkunç bir şey olmuş aslında. Bir ciddi bir savaş olmuş orada aslında. Hı hı. Basın toplantısı yapmamışlar. Her iki takım teknik direktörü, de, evet, senin söylediğin gibi, yani alışıyla gelmiş, yapamamışlar. Ee, sonra işte basın toplantısına katılmamışlar ikisi de. Dağın ve Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçeli öfkeli bir taraftar da basın toplantı odasına giderek nerede bu antrenörler diye sormuş. <gülüyor> yani nazikçe mi sormuş? Nerede bu antrenörler? Anladım, biraz daha. <gülüyor> Basın toplantı odasının kapısını nasıl açmış bu taraftar Tepikle herhalde. evet. Yani bilmiyorum ama başka evet. türlü açılmaz bu durumlarda kapılar. <gülüyor> Ve bakmış, Christoph Daum yok orada. Bu, bu kez gazetecilere dönmüş. Ve onlara ne demiş peki bunu biliyor musun? Hani tüm takımlar bize yatıyordu? Nasıl yani? <gülüyor> Gazetecilerin öyle yazdığını söylemiş. Hmm. Sinirlenmiş. Taraftarı güvenlik güçleri gözaltına alıp odadan çıkarmış. Yani ne diyeyim? Aman, e, işte, bu da böyle bir şey. Hayırlı olsun Bursa Spor'a. <gülüyor> Tribünler ateşe verilmiş filan. Evet. Bunu geçiyorum. Ama e, hakikaten... Bayağı tarihe geçecek bir durum herhalde. Şampiyonluk kutluyorlar ya. Olabilir. Yani Baykal'ın istifasının ardından da, çağında, Baykal mitingi yapıldı. İnternet çağında yanlış bilgiye dayanarak aynı dakikada oynanan bir maçtan gelen nereden çıktığı belli olmayan bir şey haber üzerine şampiyonluk kutluyorlar. Taraftarlar, oyuncular ve yönetim. <gülüyor> Halbuki cep telefonunu kullanmak gayet işi kolaylaştırabilirdi değil mi? Kesinlikle. Yani. Televizyona bakmak da olabilir. Ama en e heyecanlı e yerlerde sonuç olarak anlarda en kolay olan akla gelmeyen olabiliyor. Buradan böyle bir ders çıkaralım mı kendimize? Çıkaralım. Ben hala düşünüyorum acaba gerçek onların düşündüğü olabilir mi? Fenerbahçe şampiyonu olmuş olabilir mi yani? <gülüyor> Şimdi ortaya çıkardı herhalde ama. Yani haber alın, değil mi Bursa'dan şampiyon olmuş. Geldi sonunda evet. Ha tamam. Yani fotoğrafları da var, gördüğümüze inanabiliriz evet. Onlar da seviyor. mıyız emin değilim ama e, yani belli ki olmuş gibi mevzu. Evet, gün gün ağlayan taraftarlar var. Büyük bir dizi gibi her şey. Ee, yani ben açıkçası bu hani futbol seyretme işini anlıyorum ama hani bu kitleselleşme ve bunun üzerinden kendini tanımlama durumunu çok anlayabilen biri değilim. O yüzden hani bana zaten büyük bir masal gibi geliyor bütün bunlar. Ama gerçek. Yani ne yapalım işte böyle. Yani mesela şeyi de nasıl sen tabi spordan anlamıyorsun bu soruyu sana sormamalıyım ama. Yani anons yapılıyor. Yanlış anons. Hı hı. Takım maçı bırakıyor. Yani takım Türkiye'nin en güzide kulübü Fenerbahçe futbol takımı. Sahada bir yanlış bir anons ya daha doğrusu neydi belirsiz bir anons üzerine maçı bırakıyor. Ne diyorsun buna? Ee, yani maçı bitirmeleri gerekmiyor mu? <gülüyor> yani bittiği zaman şampiyon olmuyorlar resmi olarak? Evet. Ama herhalde o bir anlık bir sevinme sonra yavaş. maç devam edecek. Evet. Yani tamam ne diyelim? Bir de alıp böyle arkı geri hasta çok yani Türkiye için her şey söylenebilir ama sıkıcı bir ülke olduğunu asla söyleyemeyiz? Bu, bunu kimse söyleyemez ee, ve inandırıcı olmaz yani. Valla benim bu konuda şöyle bir iddam var aslında. Ee, ya yani bu kadar hani heyecanlı ve atraktif bir durumun da kendi içinde bir sıkıcılık içerdiğini düşünüyorum. Çünkü yani doz dediğimiz şey de iniş ve çıkışlarla eğlenceli hale geliyor ya. Yani hiç inmeyen sürekli yükselen ve daha da yükselen ve daha da yükselen bir hal ee, yaşıyor olmak da eğlenceli mi bilmiyorum. Hani sıkıcı değil kabul sıkılmaya vaktin olmuyor ama eğleniyor musun? O ayrı bir konu galiba. Biraz ölümcül bir eğlence olduğunu ben de. Brave edeyim. party. <gülüyor> evet biraz böyle fazla kalbe Akla ve kalbe biraz ziyan olduğunu ben de itiraf ediyorum ama ne yapalım yani Her şeyin fazlası zarar. Işte sıkıcı olmamanın da fazlası zarar olabiliyor demek. Evet. Bir sürü başka haberimiz var. Onları 9.30-10 arasında sıkıştıracağız. Özellikle Beşiktaş Vapur İskesi kül oldu. Marmara Denizi'nde tekne battı. Dört kişi kayıp. İntihar eden askerin ailesinden şok iddia mesela ve çok acayip de bir şey var. Çevre muhabirlerinden Ergün'le Konya macerasında okuyacağız. Konya polisinin eş zamanlı operasyonlarında gözaltına alınan bir gazeteci. Lice'de canlı kalkanlara jandarma kalkanı Pakistan'ın aşiret bölgesinde 60 kişinin kaçırıldığı ve bir bir berabereiz demiş. Olduğunu söyleyelim. McChrystal'ın. Kazan, kimse kazanmıyor savaşı demiş Afganistan'da. Müthiş önemli değil mi sence? Yani kimsenin kazanmadığına şüphe yok ama bu seferki bu lig fikstürü olmadığından birileri kaybediyor. Buna da şüphe yok. Evet. Yani mesela Afgan sivil halk e, sapır sapır canını kaybediyor. Ama McChryston'ın söylemesi çok önemli. Daha iki ay önce üç ay önce tamamen kazanmak üzere diyor. Ondan yani. da üç ay önce e, tam aksini söylüyordu hatırlıyorsam. Politikacıların da biraz e, hafiften yalana meyilli Olduklarına asker dair iddialar var. Asker sen karıştırdın mı kristali? Politika, ya ben bildiğim zaten asker dediğin işte diplomasinin e, dipçikli hali değil mi? Öyle anlatırlar. Clausewitz formülü uyguluyorsun. Evet, uranyum için üçlü zirve var İran'la batı arasında. Erdoğan da Yunanlı, Yunanistanlı emekçilere sabır tavsiye etmiş. Nükleer görüşmeler için de İran'a gitmiş durumda. Bunlara da bakacağız. Açık Gazete Semra Cerit Mazlumla iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik. Günaydın Semra Hanım. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet sürdürülebilir kalkınma zirvesi 2012'de yapılacak. Önce onunla başlayalım. Bütün haftadan birkaç parça parçalar halinde de epey sizde bir bilgi derlemesi var. Hemen ona girebiliriz. Evet, daha önceki programlarımızda konuşmuştuk. 2012 yılında küresel bir konferans daha var gündemimizde. 1992'de Rio'da toplanan Yeryüzü Yüzü olarak da bilinen Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı'nın izleme konferansı yapılacak 2012 yılında. Genel Rio de Janeiro'da Brezilya Hükümeti'nin önerisi üzerine. Aralık 2009'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun aldığı kararla bu konferansın hazırlık çalışmaları başlamış oldu. Bu hafta da artık bu sürece girmiş bulunuyoruz. Bugünden itibaren 3 gün boyunca 17-19 Mayıs arasında New York'ta Rio Artı 20 diye adlandırılan bu konferansın hazırlık konferanslarının ilk etabı yapılacak aslında gözle görülür bir ilgi olmadığını kolaylıkla söylemek mümkün bu konferansta değindiğimiz birlikte bu konuya değindiğimiz programda da söz ettiğimiz gibi aslında bir küresel zirve ya da küresel konferans yorgunluğu var dünyanın üstünde ve bir de bütün vaatlerin boşa çıkmasının da getirdiği yani hem ülkelerin zengin ülkelerin liderlerinden hem de diğerlerinden yani çok ciddi bir politikacılardan ve bürokratlardan hayal kırıklığı da yaratıldığı için sivil toplumda dış diyerek biraz böyle olması normal diye bakıyor insan. Evet ya sistemin kendisine inancını kaybetmesinin de bir sonucu bu. Arka arkaya gelen başarısızlıklar, bekleneni veremeyen konferanslar, aynı zamanda dediğiniz gibi siyasetin dünya siyasetinin içinde bulunduğu aymazlık aslında. Evet, verilen hiçbir taahhüt yerine getirilmiyor çünkü üst düzeyde liderler diye sözüm ona liderler diye adlandırılan kişilerden. Evet bunun etkisi olmalı herhalde. Fakat bu süreç tersine çevrilebilir belki bir sivil dinamizmle aktivizmle evet. konferansın hani devletin gündem, devletlerin sınırlı gündemlerinden kurtarılıp belki daha toplumsal, ekolojik bir gündemle halkların konferansı haline getirilmesi de mümkün olabilir. Zaten böyle de olmazsa konferansın toplanmasının bir şey de olmayacak anlamı, da, anlamı olmayacak. da kalmayacak. İnansız bir şekilde girilen bu sürecin sonucunda hani tekrar bir araya gelmek ve ne yapmadığını sohbeti ne yapmak gibi bir işlev olacak şeyin. Konferansın devletleri arasındaki bir şey yapma. Ee, söylenenleri tekrar söyleme. Ee, toplantısı hale gelecek. Ee, toplumsallaştırmak, toplumsal tabanını genişletmek e, için çaba harcana belki bu konferansın. Ee, Rio olması belki bu anlamda e, yararlı olabilir yani, yani Rio ruhu diye bir zamanlar <gülüyor> şey yapılan <gülüyor> e, adlandırılan. E, aslında hani bir, bir sahiplenli söz konuştuğu toplum tarafından yani konferansında onu yeniden canlandırmak devletleri uyarmak kendine getirmek belki silkelemek açısından bir şey olabilir kullanılabilir bir fırsat olarak değerlendirilebilir bu aynı zamanda da konferansın başlıca iki gündem ekseninde yürütüleceğini söylemiştik bu iki gündem maddesini de farklı türde farklı şekilde tanımlamak gereği de duruyor karşımızda Bunlardan bir tanesi yeşil ekonomi, sürdürülebilirlik ve yoksulluk bağlamında yeşil ekonomi diye sınırları çizilmiş durumda bu gündemin maddesinin. ikincisi de sürdürülebilir kalkınma için kurumsal yapılanma, var olan kurumsal yapılanmanın eksikliklerini ortaya koyup yeni bir sistem tasarımı için neler yapılabilir ee, bu sorunun yanıtı aranacak. Her ikisi de aslında toplumun daha fazla söz sahibi olması gereken şeyi oluştur alanları oluşturuyorlar. Hani yeşil ekonomi kavramı da giderek kötü yapılanmaya başlayan bir şey haline döndü. Slagam haline dönmeye başladı. Ee, her şeye yeşil ekonomi e, kulpu yapıştırmaya başladılar devletler. Yani yeşil olmayan aslında, sonuçları itibariyle yeşil olmayan e, kamu yatırımları ya da teşvikler bile bu şeyin içine kategorisine sokulmaya başlandı. Evet. Temel sorunlardan biri de bu yeşil vadana işte yani Kyoto protokolündeki mekanizmalar için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Aslında bu offset denilen şeyin hesaba katılmıyor mesela. Yani offset yaptık diyorlar. Başka yerde ağaç dikilmesi için mesela para verilmesiyle. O zaman onlar emisyondan, salımdan sayılmıyor. Belki onlar için sayılmıyor ama Gezegen için emisyonların niteliği değişmiyor. Bunun e, gibi bir şey. Var. Dünyanın karbon bütçesine ekleniyor o emisyonlar. Evet. Üstelik hani hiç ceba harcamadan, hiç yormadan kendisini şirketler şey yapmış oluyorlar. Sözde bir sosyal sorumluluk gereğini yerine getirmiş oluyorlar. Evet. Büyük bir aldatmaca var. Evet, yani. yaptıklarının hesabını vermeden dıştalıklarından, karbon dıştalıklarından sorumlu olmadan kendilerine yeni bir yeşil kimlik edinmiş oluyorlar ve bunu satıyorlar aynı zamanda. Para da ediyor bu yeşil kimlik. Evet yani bütün bu sorunun özünde de bu hesap hatası var herhalde zaten. Yani hesap hatası kasıtlı bir laf. Hata değil tabii de yani hiçbir şekilde Yanıltma. Bunun ekonominin evet yani insanlara verdiği çevreye ve insanların hayatına getirdiği zararı hiç hesaba katmazsanız maliyet olarak tabi o zaman en ucuz enerji halinde devam eder fosil yakıtlar yani. Yani kağıtları rakamları bir süre yanıltabilirsiniz insanları da buna inandırabilirsiniz bir süre fakat uzun vadede yeryüzü bu yanıltmaca Kabul etmiyor, onun sonuçlarını gösteriyor. Çıkarıyor karşımıza. Ee, i̇şte bu Amerika'daki e, şeyde, e, Amerika'nın iklim, e, petrolle imtihanı diyorum ben buna. Meksika Körfezi'ndeki e, petrol sızıntısı da aslında bu yanıtmanın e, görünümlerinden birisi olduğu anlaşılıyor. E, yerine getirilmesi gereken izin süreçleri, uygulanması gereken e, çevresi etki değerlendirmesi gibi gerekliliklerin yapılmadığı. ...çıkıyor yavaş yavaş ortaya. Yalnızca bir kaza olmaktan ziyade aslında hazırlanmış bir kaza. Evet. Ee, yasalara uygun izin süreçlerinin izlenmediği, halkın katılımı toplantısında bir sürü şikayet dinlememek için... ...protestolarla karşılaşmamak için, şey yapmamak gibi... E, ...malin de ötesinde aslında suç oluşturan e, edimler söz konusu olduğu anlaşılıyor bu kaza ile ilgili olarak ve hükümetlerin sermayenin özel sektörün aslında işbirliği içinde bu felaket hazırlık hazırladıkları da görülüyor. Evet, bunun en tipik örnekleri şimdi şu anda yaşanmakta. işte bu Meksika Körfezi'ndeki büyük boca edilen petrol şeyinde hükümet hala mesela yasaklamadığı gibi yeni regülasyon çıkartmayı da İstiyor mu isteme, isteyip istemediğini de bilmiyorum ama regülasyon çıkartma yönünde artık bundan sonra çok daha güvenlik tedbirleri olmalı bu petrol aramalarında deniz dibinde falan diye o, o kanun teklifleri reddedildi mesela. Lobiciler tabii şey yapıyorlar ayrıca da mesela şirket zararı da 75 milyonlu küçük bir tavanla sınırlı olan bir kanun da var onu da değiştirmiyorlar. Sanonu yani ve yani güle etmeyip alanı e, şirketten o üst limitle bağlı kalmadan zararı ödeyeceksin diye talepte bulunuyor hükümet. E bunun hukuki bir şeyi olamaz ki. Ya, yalnızca gönüllü bir e, şey olabilir. Evet. E, olumlu yorumlayarak BP şirketinin bu şey beklen kendisinden e, söz konusu olan beklentiye uyması kanunsuz istiyor. davranmasını istiyorlar şirketin. <gülüyor> evet kanunsuz yani. davranmasını istiyorlar çünkü İsveç bizim İsveç kanunsuz şöyle görülüyor. Hani bu evet. mutlaka yargı sürecine, yargıya konu bir daha açık bir şekilde çıkacak da çıkacaktır ortaya. Fakat e, şimdiye kadar söylenenler bile böyle olduğunu gösteriyor. Bir de müthiş bir kendine güven de olduğu anlaşılıyor bu olayın arkasında. Yani bize bize bir şey olmaz mantığı. Bizim çok alışkın olduğumuz bir şeyin iş yapma biçiminin Amerika'da da hakim olduğunu özellikle bu alanda göstermiş. Yani devlet aslında ortaklık içinde, işbirliği içinde şirketlerle petrol arama ve çıkarma şirketleriyle böyle bir şey halinde, sorumsuzluk halinde. Fakat Felaket ortaya çıktıktan sonra kenara çekilip şirketten zararı karşıla yarattığın kirliliği temizle bunun temizlemenin bedelini öde diye taleplerde bulunuyor. Ee, hani sermayeden otonom olamayan bütün bu süreç boyunca onun çıkarlarına hizmet eden bir devletin işte sorun ortaya çıktıktan sonra kenara çekilip kendisini temizle çekmesi gibi bir şey söz konusu olamaz herhalde. Ee, bütün bu şey sürecinin deregülasyon sürecinin 80'lerden bu yana devam eden şeyi getirdiği, Amerika ya Amerika'yı getirdiği, düzenimi açısından getirdiği yer bu ama bunun bedelini yeryüzü ödüyor, insanlık ödüyor. bu Amerika'nın yaşam biçimi olarak tarif edilen hani bu şunda petrol bağımlısı ülke diye kendisini tarif etmişti. petrol bağımlılığının böyle bir düzenin yeryüzüne yüzüne şeylerden bir tanesi, bedellerden bir tanesi daha bu. Bunun herhalde bir şekilde açıklanması e, gerekecek. E, onun gibi e, şeyde, küresel e, düzende bu Rio Artı 20 konferansında da artık hani bu yanıltmacılardan, yanılsamalardan arındırılmış bir gerçek yeşil ekonomi, belki organik ekonomi diyelim buna gündemi oluşturabilmek, işte yoksulluğun üstesinden gelebilmek için aynı zamanda ekolojik olarak sürdürülebilir bir büyüme yeryüzün sınırları içinde nasıl mümkün olabilir bunu halkların birlikte konuşmaları ve çözüm ve yol üretmeleri herhalde gerçekçi bir şey olabilir. Bu, bu Burada... da ancak işte Bolivya'da yapılan dünya gününün yıl dönümüne de denk gelen e, halklar e, iklim zirvesinde e, ortaya çıkan bir metinde görüyoruz başka yerde değil. Başka bir yerde bulunmuyor maalesef. İşte konferansın ikinci gündem maddesi yönetişim. Şimdi yönetişim kavramı da yine kötüye kullanılan şeylerden birisi olmaya başladı günümüzde. Sürdürülebilir kalkınmanın yönetişimi ya da çevre yönetişimi dendiği zaman da devlet-şirket birlikteliği anlaşılıyor. Haklar toplumlar her zaman yeni dışında kalıyor bu yönetme sürecinin dışında kalıyor. Şu ana kadar yani Rio'dan bu yana maalesef şey olamadı, aşılamadı. Bu hep yönetim kavramı ekseninde söylem üretilmekle birlikte belgeler. Tekrarla yöneticimden bahsetmekle birlikte gerçeğe yansımıyor bu yönetişim söylemi. Hani bunu da tersine çevirmek için ya da bu kavrama gerçek şeyini katı anlamını verebilmek için toplumu içeren toplumla birlikte bir yönetim süreci, dünyanın geleceğini toplumla birlikte şekillendirmek, toplumlarla birlikte şekillendirmek gibi bir yöne gitmesi herhalde gene bu konferansın ancak beklenen amacına karşılık gelebilecek, sonuca ulaşmasını sağlayabilecektir. Yoksa bilinenler tekrardan öteye maalesef Geçmeyecek, bir faydası evet. olmayacak. İşte bundan dolayı da hani sürekli belki gündemde tutmak bu konuyu önemli. Bu ilk hazırlık toplantısından itibaren bu farkındalığı yaratmak, hani daha gündem şekillenirken başından müdahil olabilmek açısından. Evet, şimdi onun dışındaki diğer toplantı. İkinci, i̇kinci bir gündemimiz, yani gene paylaşmakta yarar olduğunu düşündüm. Küresel çevre fonu ile ilgili, bu sözünü ettiğimiz, biraz önce tanımladığımız sürecin aslında bir de mali yönü söz konusu. Kim ödeyecek bunu? İşte Geft de, küresel çevre fonu da karşımıza çıkan ilk uluslararası kurum, bu amaçla oluşturulmuş olan kurum, gene Rio Zirvesi'nin sonuçlarından bir tanesiydi GIF. GIF, Global Environment Fund. Öyle. Facility. Öyle mi? Ee, diye şey yapıyoruz. Evet. Söylüyoruz onu. Ee, şimdi çok aslında cüzdi bir şey var, bütçesi var bu GeF'in. Kendisinden çok büyük işlevler bekleniyor. Rio Konferansında da öyleydi. Müsürdürülebilirliğin finansmanı aslında GeF aracılığıyla aktarılacak, fonlarla sağlanacak gibi bir imaj çıkmıştı ortaya. Fakat bu geçen süre içerisinde yaklaşık 20 yıl boyunca GeF finansında bunun gereken miktarın çok küçük bir kısmını karşılayabilecek bir şey haline geldi, mali enstrüman haline geldi görüldü maalesef. Gef'in kaynakları e, donör ülkeler tarafından karşılanıyor. Bunların başında da OECD ülkeleri bulunuyor. E, ve dört senede bir, bir, bir bütçe dönemi gibi düşünürsek bunu dört senede bir ülkeler e, yapacakları bağışları, GEF'e aktaracakları kaynakları konusundaki taahhütlerini yenilemiş oluyorlar. Ve geçtiğimiz hafta bu taahhüt yenileme e, toplantısı gerçekleştirildi ve bir e, şey haber güzel haber olarak duyuruldu dünyaya bu toplantının sonucu. Öyle <gülüyor> mi? Kim seviniyor buna? GF kendisi olmak üzere tabii ki hani Gf e kaynak aktaran ülkelerde galiba kendileriyle gurur duyuyorlar. Evet. Ne, Anladıkları... ne, neye seviniyoruz peki? Bir <gülüyor> onu açıklar e, mısınız? E, geçen e, yenileme dönemine göre yani dördüncü yenileme dönemine göre bu sefer Gf e aktarılan kaynaklarda yüzde elli bir artış söz konusu. Hmm. İlk anda %50 rakamı böyle hani gerçekten büyük bir iyimserlikle iyi niyetle devletler sürdürülebilirliği finanse etmek, özellikle az gelişmiş ülkelerdeki e, koruma çabalarını finanse etmek gibi bir eğilim içine girmişler e, şey oluşuyor. E, <gülüyor> i̇zlenim oluşuyor. Fakat rakama bakıldığında bu %50'lik artışın neye karşılık geldiğini, e, hayal kırıklığı hemen orada bizi bekliyor maalesef. Yalnızca 4.25 milyar dolar Önümüzdeki 4 yıl boyunca 4 yıl boyunca yani bir kullanır. yılda 1 milyar dolar ayırıyorlar. Küresel çevre fonu diye de adı da yani dünyanın en büyük dünyanın bütün çevre sorunlarının parasal finansal şeyini çözmeye yönelik anlaşılın adı böyle evet bu bütün çok önemli küresel anlaşmalar çevre anlaşmalarının eylemleri az gelişmiş ülkeler tarafından bu anlaşmaların gereklerini yerine getirmek için yapılacak uygulamalar finanse ediliyor bu şeyden fondan fakat daha önemli bir şey var rolü olabilecek efendim bundan sonra şimdi özellikle Kopenhag mutabakatına baktığımızda bir kısa vadede bir de orta vadede vaat edilen kaynaklar var. Bu kaynakların hangi mekanizma üzerinden ıı, ihtiyaç duyulan ülkelere aktarılacağı belirsizlik içeriyor biliyorsunuz o, o uzlaşma metninde. E, o Fakat, metne gelirken de Hillary Clinton bir müdahale etmiş. Arkadan da Obama perçinlemişti. Biz büyük parayı artırıyoruz. 10 milyar dolar vereceğiz ama öteki ülkelerde elini taşın altına koyarsa gibi bir şey hatırlıyorum ben. Yani o, o parayla ne yapacaklarını bize söylerlerse kısmı da var. Yani evet. Çin gibi ülkelerin şeyde şeffaflık karbon konusunda evet. şeffaf olmasını talep ediyorlar kendilerinin başka alanlarda olmadığı şeyi başka ülkelerden bekliyorlar. Şimdi bu mutabakat bu söz verilen e, paranın zengin ülkelerin aklında özellikle GEF'in bu aktarma mekanizması olarak çalışmaya devam etmesi gibi bir anlayış söz konusu. Dolayısıyla iklim finansmanının sorumluluğu da uzun vadede GEF'in üzerine kalacak gibi görülüyor. Her ne kadar az gelişmiş ülkeler bunu, bunu istemeselerdi yıllardır karşı çıksalardı. Şimdi bu kadar büyük bir işle yüklenmiş olan GEF'in yalnızca 4.2 e, milyar dolar gibi bir rakamla 4 sene boyunca Çevre, küresel çevre e, faaliyetlerini desteklemesi gibi bir şey gerçekten bir ironi oluşturuyor. Bu miktarın da yalnızca 1.3 milyarı iklimle ilgili e, projelere e, aktarılmak üzere kullanılacak e, Bu da gene başka bir şey. Çelişki e, gene Kopenhag uzlaşmasında 3 yıl boyunca 2010 2012 arasında 30 milyar dolar gibi bir kaynağın aktarılmasına söz verilmişti biliyorsunuz. Yani 30 milyarla 1.3 milyarı karşılaştırınca bu 4 senelik e, bütçe içerisinde gerçekten e, iyi niyetten öte e, hala daha e, kendi sözlerini e, yani tutmamak eğiliminin bu ülkelerde devam ettiğini görüyoruz. Başka hangi kaynaklar herhalde büyük olasılıkla şey olacak. İkili anlaşmalarla aktarılacak bu kaynaklar. Tamamen Sistemlik kontrol dışında davranmak istedikleri için bu ülkelerden büyük bir çoğunluğu uluslararası mekanizmalar yoluyla değil, kendi aralarında yapacakları ikili anlaşmalarla e, az gelişmiş ülkelere transferde bulunacaklar. Bu da bağımlılığı artırıyor. Bunun örneklerini şeyde gördük, Kopenhag'da gördük. İşte İngiltere başta olmak üzere bazı zengin ülkeler, e, küçük devletleri e, iklim konusunda kırılgan, Zayıf devletleri kendi söylemlerin arkasını tutmak için konferans öncesinde çok büyük miktarlarda yardımlar bulun, iklim yardımlarında bulundular. Yani uzun vadede böyle bir şey oluyor. Siz, müzakere sürecinin tarafsızlığını engelleyen, oradan kaldıran sonuçlar doğurabiliyor bu ikili kaynak transferleri, ikili anlaşmalarla yapılan. Yani sevinilecek bir şey yok. yok evet, evet, evet, bu da kendine. bir aldatmaca tabii <gülüyor> Türkiye'de şeyin içinde Türkiye'nin durumundan bahsedeyim kısaca isterseniz, GEF'in hem donörü Türkiye, hem de yararlanıcısı bir OECD ülkesi olduğu için uzun süredir GEF'e şey aktarıyor, kaynak aktarıyor, yardım da bulunuyor GEF'in yenilemelerine. Belirli bir miktarda kendisi kendi uyguladığı projeler için destek alıyor GEF'ten. Yani proje GF'den proje alabilmek önemli bir şey. Çünkü bir belli proje bir geliştirme kapasitesine sahip olması lazım ülkelerin yani GEF kaynağı kullanabilecek hale gelmesi için. Hani bu anlamda sevindirici bir taraf var ama şeye baktığımızda kullanılan fonların çevresel yararına baktığımızda ayrı bir değerlendirme gerekiyor herhalde bunun için. Şimdi en son GF kaynağı da Türkiye'nin İklim değişikliği konusundaki ikinci ulusal bildirimini hazırlamak için e, kullanılacak. 2010 yılında yani bu sene başında e, sözleşme sekreteriyasına gönderilmiş olması gerekiyordu ikinci ulusal bildirimin. E, fakat hazırlanmasına yeni başlanıyor. E, sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüğünü yerine getirememiş oldu Türkiye zamanında. Evet. Böyle de bir yan bilgi <gülüyor> söz konusu, GeF kaynakları ile ilgili. E, evet. Bugün... Bir de şeyden bahsedecektik kısaca değil mi? Bugün e, biyolojik çeşitlilik, biyolojik çeşitliliğin sağlanması sözleşmesi hedefleri gene büyük bir fiyaskoyla sonuçlandı galiba. Evet. Biyolojik çeşitlilik sözleşmesi e, bağlamında e, 2010 yılın için bir hedef belirlemişti taraf ülkeler. Bu küresel bir hedefti. Bin yıl zirvesinde daha sonra Johannesburg Zirvesi'nde tekrarlanmış olan ve e, uluslararası belgelere girmiş olan bir hedefti bu. Hakkında biraz konuşmuştuk daha önceki programlarda. Evet. E, bu sene e, iklim değişik pardon, biyolojik çeşitlilik yılı olmuş olduğu için hep üstünde durmakta yarar e, var diye düşünüyorum. E, çünkü 2010 yılı yalnızca... Bu, e, Güneşli yıl olması dolayısıyla değil aynı zamanda taraflar konferansı var Ekim ayında, sonbaharda Japonya'da Nagoya kentinde o konferans da kritik bir önem taşıyor. Yani geçen sene iklim için Kopenhag konferansı neyse bu sene Nagoya'da yapılacak olan taraflar konferansı iklim biyolojik çeşitlilik rejimi açısından aynı önemini taşıyor. Yapılacak anlaşmalar açısından yenilemeler açısından. Bu bağlamda hem bu 2010 hedefinin izlenmesi, sonuçlarının görülmesi hem de 2010 sonrasına dönük yeni hedefin belirlenebilmesi amacıyla sözleşmeye bağlamında belli aralıklarla düzenlen, yenilenen bir çalışma rapor söz konusuydu. Geçen hafta bu rapor yayınlandı. Küresel yani biyolojik çeşitliliğin durumu... Raporu, Türkçe böyle çevirebiliriz herhalde. Üçüncü durum raporu bu. Şimdiye kadar sözleşme yapıldığından bu yana. Bu çok ciddi bir hani kaygı uyandırıcı bir durum sergiliyor. Dünyada biyolojik çeşitliliğin içinde bulunduğu koşullarla ilgili olarak bu rapor gerçekten hani endişenin de ötesinde daha fazla kaygı duymak gerekiyor artık şeyle ilgili olarak yüzündeki tür çeşitliği, genetik e, çeşitlilik ve bunların insanlara sağlamış olduğu e, işlevlerle, rollerle. Evet, bu, da, bu da pek kavrandığını gösteren bir belirti yok insanlık tarafından ya da yönetenler tarafından bunu. Çünkü yani biyolojik çeşitliğin ortadan kalkması yüzyılın e, ortasına kadar mesela yüzde yirmi beş oranında türlerin ortadan kalkması ne olacak işte örtü böcek balık kuş filan diye bakılacak bir şey değil çünkü bütünüyle hepsi tek bir dengenin ve komplek muazzam kozmik karmaşıklıkta bir sistemde bütün sistemin yaralanması hatta çöküşe gitmesine yol açabilecek bir şey çünkü hepsinin hayatı birbirine bağlı. Bir yaşam şu. zincirinin parçası zincir. oluşturuyor hepsi yani insanların da parçası olduğu bir yaşam bağı bu bir yerden kopardığında yani artık halkalara zaten zarar vermiş durumdayız. Tamir etme aşamasındayız hepsinin kabul dağılmaması için. Maalesef dediğiniz gibi o farkındalık da yok. Ve rapor çok ilginç şeyler, tespitler içeriyor. Bunlardan kapatırken aslında raporun söylediği çok ciddi bir şey var. Tam da sizin söylediğiniz aslında başka bir şekilde söylüyor rapor. Hani bu Herhalde siyasetçilerin dünyayı yönetmeye aday olanların bu cümleyi bir tarafa yazmaları lazım insanlığın kibri yukarıdan bakışalıyor. Şimdiye kadar biyolojik çeşitlilik konu hani bir şey oluştu, bir algı oluştu dünyada biyolojik çeşitlilik olmadan da biz devam edebiliriz, hayatımızı sürdürebiliriz. Evet, ev, Halbuki, evrenin hakimi olarak görüyor, efendisi olarak görüyor çünkü insanı. Evet, evet, Halbuki 9 işte, milyara yaklaşmakta olan dünya nüfusuyla artık böyle bir şey yok. Hani bu yanılsamadan dünyanın kendisini kurtarması lazım. Ama aynı zamanda da Hani biyolojik çeşitlilik konusunu el almadan şey yapabileceğinizi kimse bunu düşünmesin. Açlık sorunu, yoksulluk sorunu, ekonomik büyüme, iklim değişikliği, aklınızda gelen geniş bir alan tanımlıyor rapor. Hani bu sorunları biyolojik çeşitlilik sorununa el almadan, hani onun için de çaba harcamadan bunların üstesinden gelebileceğimiz gibi bir şey var. Yargı var, bu gerçekçi bir şey değil. Bu şeyden de, illüzyondan da kurtulması lazım dünyanın. Evet. Bu açıdan da hani şey istatistik saptamaları yanında politika önerileri ve siyasi alana dönük tespitleri de gerçekten dikkat çekici. Ve gene başka bir benzer uyarı daha yapıyor 2008'deki krizi. Hani dünya hızla harekete geçti, finans krizini çözmek için devletler hiç bekkenlerinden beklenmeyecek bir hızla çok büyük kaynaklar aktardılar, kurtardılar, bankaları kurtardılar. kurtardılar evet. Bankaları, o miktarın çok küçük bir bölümünü biyolojik çeşitlilik için yani sözleşmeyle öngörülen önlemleri almak için harcamış olsalar, bu hani rapor boyunca şey yapılan ortaya konulan sorunların üstesinden gelmek işte hani olası olmayan bir şey değil uyarı arasında bulunuyor devletlere. Genellikle şey olan, tarafsız olan, yalnızca var olan ekolojik mi ortaya koyan bu tür raporlarda bu kadar anlamlı siyasi değerlendirmeler yapılmış olması da hani bu raporu hazırlayan uzmanların çok geniş bir şey, ekip hazırlıyor bu tür raporları onların da duyduğu kaygıyı ortaya koyması açısından evet. önemli dediğiniz gibi bir küresel hedef 2010'a kadar. Biyolojik çeşitliliğin kaybında anlamlı, önemli bir azaltmaya gitmek, küresel, bölgesel ve ulusal düzeylerde tür kaybını azaltmak şeyin hedefiydi. 2010 hedefiydi. Ama hiçbir o, hedefi tutturamadıklarını da açıkça... Hiçbirisini tutturamıyorlar. 11 tane şey var, alt hedefi var. Bu küresel şentiye kapsayıcı hedefin. Hani bu ölçülebilir değil çünkü niteliksel bir hedef, 2010 hedefi. Bunu daha ölçülebilir hale, daha Hani, e, ...göstergelerle izlenebilir hale getirmek için de alt hedefler tanımlanmış durumda. 11 tane alt hedef ve 11 alt hedeften hiçbirisi yakalanabilmiş değil. E, genetik çeşitlikle ilgili, e, türlerle ilgili, habitatlarla ilgili... E, ...göz çeşitliğin kullanımından kaynaklanan yararların paylaşımıyla ilgili... ...koruma alanlarının e, kapsadığı alanların genişletilmesiyle ilgili... Yerel bilginin, biyoloji çeşitlilik hakkındaki, onun kullanımı hakkındaki yerel bilginin korunması ve karşılığın ödenmesiyle ilgili hedefler daha uzatabiliriz bu listeyi. Fakat hiçbirisi karşılanabilmiş durumda değil. Bir de buna eşlik eden trendler, eğilimler tablosu hazırlanmış durumda raporda. Ve hani bu e, trendlerin de büyük bir kısmı aşağıya doğru. Yani gün geçtikçe e, iyileşme yerine kötüleşme oluyor şeylerde. Evet, biyolojik çeşitli yılında böyle bir tablo çok tabii iç açıcı değil. Bunu e, siz de yollarsanız e, açık e, radyo sitesine İngilizce orijinalini koyarız. Evet, e, geniş kitlelerde de paylaşmakta yarar var. Gerçekten çok öğretici. Dünyayla nasıl bir deneye girdiğimizin aslında... Ee, hani kendi kendimize yüzleşmek, insanlığın kendine dönüp bakması e, konusunda da çok uyarıcı e, bir rapor. E, hani şeyleri tekrar tekrar burada söylemeye gerek yok belki. Hani hangi türlerde, ne kadar kayıplar vardı, ama birkaç tane çarpıcı rakam. E, omurgalıların dünya üzerindeki ve değerlendirilebilen bu şey rapor kapsamında e, incelenen omurgalıların yüz, yaklaşık yüzde yetmiş. ...oranında azalmakta olduğu... ...şöyle düzelteyim... ...küresel düzende %50'e... ...trafik bölgelerde %70 oranında... ...son 20-30 yılda azaldığını... ...söylüyor bu rapor... E, bu, ...en fazla bu. etki altında... ...olan türlerden birisi de... ...kuşlar... Bütün kıtalarda ama Amerika'da ve Kuzey Amerika'da ve Avrupa'da önemli miktarlarda şeyler söz konusu kuş türlerinde kayıplar söz konusu. Bu hem tarım alanları bölgesinde yani karasal ekosistemlerde yaşayan, hem sucul ekosistemlerde yaşayan kuşlarla ilgili böyle. Evet, Bu, tam bir krizin rakamları bunlar işaretleri daha evet. net olamazdı zaten. Evet, isterseniz bu noktada durduralım daha fazla işimiz kapanmadan ama her zaman bitirdiğimiz gibi mücadeleye kuvvetle devamdan başka bir şey söyleyemeyiz. Kapataken belki bir yeni, yeni gördüğüm bir kavramı size paylaşmak isterim. Daha üstünde sonra konuşma fırsatı olabilir belki. Bu biyolojik çeşitlilikle ilgili bir de hani resmi sürecin yanında toplumların hakları başlatmış olduğu bir şey var. Sivil Toplum süreci var 2010'dan yani ekime kadar devam edecek bu konferansı kadar orada kendileri için kullandıkları bir kavram çok dikkat çekici geldi bana immüno aktivizm çağrısında bulunuyorlar immüno aktivizmi bağışıklık alıcı aktivizm evet. Ee, hani Latin e, kelime e, kök elinden türeterek şey yaptıkları, aktivizme yeni bir anlam e, yükledikleri, evet, yeni bir bağışıklık gibi. sistemini güçlendirdikleri. Evet yani, ki... e, vücut organik e, biyolojik bir metafor kullanarak aslında yeni bir aktivizm e, tanımı bu. E, vücudun bağışıklık e, hücreleri gibi aslında toplumların içinde de şeyler oldu. Bu e, bağışıklık e, konusunda duyarlı bireylerin olduğu ve bunların bir araya gelerek oluşturmuş oldukları kitleler. Çok uzak yerlerde bile olsa ekolojik zarar ya da yeryüzüne verilen zarara sessiz kalmayan, gözünü kapatmayan, arkasını dönüp gitmeyen, onun için bir şey yapmak konusunda çaba harcayan, bir araya gelen ve uyarıcı işleri gören bireylerden bahsediyor bu yeni aktivizm türü. Herhalde böyle bir <gülüyor> aktivizme evet. gerçekten hem Türkiye'de hem dünyada ihtiyaçımız var. Hem de hemen, evet. Peki çok teşekkürler. İyi yayınlar. Hadi. Hoşçakalın. Semra Cerit Mazlumla, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik. Açık gazde. Tac Mahal'den dinliyoruz Mockingbird bir New Orleans müzik klasiği de sayılabilir Henry St. Clair Fredericks atıladı ama herkes Tac Mahal diyebiliyor blues ve New Orleans müziklerinin ustalarından Tac Mahal 1942'de bugün doğmuştu New Yorklu. bu onun için çaldığımız Mockingbird adlı parçayla ona da bir günaydın demiş olduk. Ve Açık Radyo'dasınız. 94.9 Açık Radyo.com Devam ediyor Açık Gazete. Evet. Uranyum için üçlü zirve var. İran'la Batı arasında nükleer krize son vermeyi hedefleyen diyor. Bir nükleer kriz mi var? İran yapıyor ya. Hmm. Her an bir nükleer tehlikeyle karşı karşıya olabilir. Orta Doğu şu anda olmadığı için böyle bir tehlike bizi ürkütüyor. Gerçi yapıyor mu yapmıyor mu hala müthiş muallak bir durum. Neden bilmiyorum hani en azından propaganda makinesi bizim elimizde yapıyor olduğuna dair bir şeyler vermeli o da yok o da yok bu da yok bir garip durum ama. Ama uluslararası politika böyle bir şey Amerika Birleşik Devletleri çok istiyor. Çok Biz istiyor dünya barışını yaratmayı. hayır dünya barışını. Evet onun için de haklıdır belki İran'la Batı arasındaki bu nükleer krize de demiş mesela NTV'de hemen uymuş buna. Son vermeyi hedefleyen uranyum takasına ilişkin yeni bir formül için üç ülkenin Dışişleri Bakanları bir araya gelmiş. Davutoğlu, Mottaki İran'dan ve Brezilya Dışişleri Bakanı Celso Amorim. Tahran'da üçlü görüşme yapılmış. Arkasından da Brezilya lideri Lula, nükleer program görüşmesi için İran'da. Ülkenin nükleer programı üzerinde uzlaşmaya varabilmek için son şans diyorlar. Bu son şansı ayrıca Türkiye'de uluslararası dengelerdeki önemli aktörlerden birini göstermek biri olduğunu göstermek üzere gerçekten çok iyi değerlendirdi. Takdire şayan basınımıza da şek çeşitli şekillerde yansıdı. İki versiyon var benim görebildiğim kadarıyla. Bir star versiyonu bir de diğer versiyon diye iki versiyon fark ettim. Aslında ikisi de üç aşağı beş yukarı birbirine benziyor ama... Star'da manşet bugün o yüzden de özellikle de el almak lazım. Nükleer kilidi Türkiye çözdü diyor. Çözen Türkiye gördüğünüz gibi bu nükleer felaketten bizi tüm dünya olarak e, Türkiye hükümeti kurtardı. Nasıl derseniz şöyle. E, şimdi Başbakan Erdoğan Brezilya lideri Lula ile üçlü zirveye davet eden Ahmet Necat demiş ki çözüm çıkmayacaksa gelme demiş. Ahmet Necat çözüm sözü vermiş. Erdoğan da bunun üzerine Tahran'a gitme yüce gönüllülüğünü göstermiş. Uluslararası ilişkiler böyle bir şey, değil mi? Ee, evet. ne zaman çözüm çıkacağını zaten liderler aslında belirliyor ama hani bunda böyle telefonda konuşuyor abi boşuna getirme beni Tahran'a kadar diyor. Ama İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de bu Amerika'dan Elif Özmen'in bildirdiğine göre ee, Erdoğan'ın Tahran'a gelişinin müzakerelerde ilerleme kaydedildiğinin işareti olduğunu söylemiş. Bu e, yalnız beni korkutan bir miktar da şu e, kaydedilen ilerlemenin ne olduğu da var. İşte Ardahan Türkün Haberi benim okuduğum stardaki haber. E, yani başı ile sonu pek birbirini tutmuyor haberin. Demin okuduğum cümle aklımızda değil mi? Yani çözüm çıkmayacaksa gelmem dedi Ahmet Necat çözüm sözü verince Erdoğan Tahran'a gitti. İran Türkiye'nin zenginleştirilmiş uranyum değiş tokuşunu Türkiye'de yapma önerisini kabul ettiğini bildirince Erdoğan Tahran'a gitti diyor. Ya çözüm e, ancak çözüm. ve ancak uranyum Türkiye'den geçtiği zaman mümkün bildiğiniz üzere. Bu tarihsel bir gerçek. Evet peki öbür yorum hangisiydi gazetelerdeki? E, diğer yorum hiç bu krizden ve yani beni boşuna getirmeyin muhabbetin olmadığından. Ancak Türkiye'nin eğer üçlü görüşmeler olacaksa bu üçlü görüşmelerde Türkiye'nin de bir şekilde bir işlevi olması gerektiğinden kurulu. Ee, ve Türkiye'de şunu öneriyor. Ee, lütfen bu uranyumu Türkiye'de değiştirin. Bu biliyorsunuz ki pek çok şeyde de ayrıca e, gazete ve internet sitesinde de süper harika haber falan olarak verilmiş Türkiye'nin gücünü gösteren. Ee, herhalde dünyanın hiçbir yerinde e, hiçbir ülke Allah aşkına uranyum benim ülkemde takas edin şu ana kadar dememiştir diye düşünüyorum. Olmuş mudur böyle bir şeyler? <gülüyor> Ve yani bunu da e, anlaşmanın anlaşma sağlayıcı taraflarından biri olarak yaptığını hiç zannetmiyorum. Hani, e, anlaşma sağlanabilir ama ben de dahil olacaksam benim ülkemi de buna bir şekilde katın. E, gerçekten bir miktar. Acayip, evet. <gülüyor> 1200 kilo uranyum takası yapılacak bu anlaşmaya göre. O, söylesene onu ya burada da bizim koridorda da yaparız bir takas. Biz dediğime Erdoğan'a bununla ilgili bir şeyler söyleyelim. Biz buna karşı çıkmayız ancak bunlar açık radyo koridorunda değiştirilirse evet. diyelim. 1200 kilo alır mı bizim? Alır. alır. Alır alır. Ufak bir kanalda yaptırdım BP ile. Uranyum akış kanalı. Evet. Yani BP ile yapmasaydık ya. ya <gülüyor> Onların tötlek çıkabiliyor. Onlar arttı. Tabii arttı ama hani bizim de onlarla ilgili tecrübemiz bir kere daha arttı ya. <gülüyor> evet. ee, şey olacakmış. Düşük seviyede zenginleştirilmiş uranyumu yüksek seviyede zenginleştirilmiş uranyumla takas edecekler Türkiye'de. Yani 1200 düşük seviyede olacak 1200 yüksek seviyede uranyum olacak zenginleştirilme babında. 1200 batıya doğru, 1200'ü doğuya doğru yola çıkacak. Altah keber külah. Oh. Ee, yani gerçekten gururluyuz, mutluyuz ama inşallah mağdurda olmayız demek gerekiyor herhalde öncelikle. Yani bunları çocuk oyuncağına çevirdiler iyicene. Ee, anlaşma imzalanmış durumda ee, ve anlaşmaya göre de bunlar olacak bakalım. Umuyoruz ki açık radyo koridorları bu konuda taliptir. Diplomisi için, için son şans yoksa? Yoksa. Yoksa, Yoksa ne korktuğun kadar değil. Ha, e, yeni hı. şeyler, yaptırımlar uygulanacakmış şimdilik. Silah yok henüz. Peki bunu geçiyorum Erdoğan'ın bu arada geçelim. gezilerinden bahsetmişken Erdoğan Atina'ya giderken Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı 6 jet Yunan uçaklarıyla it dalaşına girdi diye bir haber yayınlanmış. Guardian'dan, bunu da tarafta bahsediyor bundan. Başbakan'a Ege'de F-16 tacizi ya da F-16 tacizi diye vermiş. Yani Guardian Ankara'daki askeri yetkililer başbakan'ı zor durumda bırakmak istediği yorumuyla vermiş haberi. Biz de baktık Guardian'dan da. Provocation mı diyor? Provokasyon diyor evet. Yani tam şunu söylemiş. İki günlük konuşmalar, görüşmeler değişiklik, ilişkilerde bir değişiklik yaratmayı... Öngörüyor ancak Türk Hava Kuvvetleri jetleri e, daha yolculuk başlarken provokasyon sergiledi demiş Gardin. Helena Smith'in haberinden. Ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan e, kaynakları dün doğrulamamış haberi. Ama yalanlamadı anlamına, yalanladı anlamına geliyor mu bu bilmiyorum doğrulamadı diyor tarafta. Öte yandan da Haber Yunan medyasında da yer almış. Yunan Savunma Bakanlığı da bunun üzerine bir açıklama yapmış. Bunu da sen yorumla. Ne demiş? Ege'de Türk ve Yunan uçakları arasında kayda değer bir kriz yaşanmadı demiş. Bu ne demek? Bir kriz yaşandı ama e, ölen kalan yok demek. Günlük sayılır. E, normaldir bunlar. Sık sık yaşıyoruz demek herhalde değil mi? Peki oldu mu iddialıcı olmadı mı bilmiyoruz. basında çelişkili bilgiler var. Ya olduysa da olmuş artık. Olan olmuştur <gülüyor> diye böyle bir bakış açısı herhalde gelişti. Önümüzdeki çok maçlara değil. bakalım ama maçlar bitti. İşte maçlar bitti. Daha çok politika yapar mıyız belki. Gerçi yaz rehavetinde iyice ne düşüyor işler ama olduğu kadar diyelim. Evet şeye de geçeyim. Hazır Erdoğan da demişken Erdoğan'la Baykal e, muhabbeti devam ediyor. Recep Tayyip Erdoğan da bu sefer Bel altından e, kasetin içeriğine de giren konuşmalar yaptı. Yani mevzu tam bir e, saçmalık silsilesi ben öyle görüyorum özür dileyerek bütününde e, olarak devam ediyor. Şimdi Baykal'ın mı kaset değil mi hala bilmiyoruz Baykal açıklamadığından. Baykal istifa etti ama niye etti orasını da bilmiyoruz geri dönmek istiyor gibi görünüyor. Geri döndürmek ee, isteyenler niye geri dönsün istiyorlar o da belli değil. Büyük bir kitlesel miting olacaktı. Bunu Önder Sav mı engelledi yoksa kendiliğinden mi insanlar gelmedi onu da bilmiyoruz. Çünkü böyle iddialar da var. İnsanlar sitesinin önünde toplandı. Evinin kapısına dayandı. Baykal çıkmadı. Millet sıkıntıdan çekti gitti. Ee, açlık grevine başlayanlar açlık grevini bitirdi. Niye bitirdi onu da bilmiyoruz. Bitti mi? Bitti. Aşk. Niye başlamıştı kısmı koca bir parantez olarak dursun da niye bitti onu da bilmiyoruz. Yani pek bilinmezli bir durum içinde Erdoğan da gittikçe gerçekten azgın bir siyaset dili kullanmaya başladı bütün evet, konuları. Eşine ilgili. ihanet edeni mağdur görmeyiz diye bir elinde Eline bir diline dersi. beline sahip olmayanla yola çıkmayız dedi. Bunda biz de hak veriyoruz. Diline iyi ön plana alarak ama. Ya vallahi yola isteyen çıksın isteyen çıkmasın. Bence hani bununla ilgili etmez. ortaklaşıp el sıkışmamız gerekmiyor hukuki bir kural değilse. ama... Hani eğer kendi dediğine bakacak olursak eline diline beline e diline bir sahip olsa fena olmayacak. Çünkü e en son şunları da söyledi ki hesapta konuyu siyasileştirmemekle ilgili parti kararı almışlardı. Belki kendini disipline de verir. E biz anayasa görüşürken Baykal başka yerlerdeydi falan gibi konuşmalar da yaptı ki. Yani herhalde demeye çalıştığı şu biz mecliste Türkiye işleri konuşurken Türkiye üzerine saçımızdaki son telleri dökerken Baykal bir yerlerde sevişiyordu. Bunu diyor herhalde değil mi ya yani bu başka türlü anlaşılacak Olamaz. bir şey değil. Olamaz Erdoğan'a yanıt olarak da mahalle dedikoducusu devlet koruması değil iktidarın tehdidi altında diye cevap gelmiş ağır sözleşm sözler var karşılıklı yani Gerçekten e, hani CHP'nin tabanda niye böyle bir irrasyonelite yaşadığını bilmek mümkün değil ama hani bunu kaç senedir süren bu politik hattın sonucu olarak görmekte herhalde mümkün. Ama e, Erdoğan'ınkiler bayağı baya artık herhalde dokuz kusurlu hareketin her biri durumunda çünkü kendisi koydu zaten kuralları e, bunu siyasete alet etmiyoruz bu konu siyasi bir konu değildir derken e, her miting meydanında bu konu üzerinden gittikçe daha da açılıp saçılan daha da eğlencelileşen daha da renkleşen bir dille konuyu anlatıp duruyor şeyin Cumhuriyet Halk Partili bazı gençlerin de tişörtlerinde de kullandıkları şeyde daha da e, güzelleştirmiş meseleyi sevdalandık denizlere deyip Deniz Gezmiş'le Deniz Baykal'ın birer portrelerini görsellerine hmm. asmaları da işin bir başka boyutu. Bu arada Bunları politik olarak alabileceğiz mi hakikaten? Yani hani Vallahi köküne hız... kadar apolitik geliyor bana olan bir tane. Hani deniz kelimesi üzerinden türetilen var mı başka bir alaka, bağlantı? Hani birini beğenip ötekini beğenmemek üzerinden de bakmıyorum mevzuya. Hani ne alakası var ikisinin şimdi? Hiç bilmiyorum ama alaka aramanın Yanlış olduğunu sana kaç defa söylüyorsunuz? Ne Kelime benzerliği yeterli. Kel alaka. Kel alaka. Kel ve fodul muhabbetleri var bu arada. Evet, sevdalandık denizlere diye genç kızlar bahara çağrı bir şeyleri protesto ediyorlar ve Baykal'ın evine yürüyorlar gençler. Nesrin Baytok'un e, mağduriyeti ve bu kadın haline gelmesi partide üzerine de epey konuşulmaya başlandı. CHP'li kadın milletvekilleri efendim biz ne yapalım her şeyi siyasetten beklemeyin eğitim falan gibi şeyler açıklıyorlar televizyonda bununla ilgili. Bırak arka çıkmayı. Nesrin Baykutoksa ilk defa konuşmuş ve Show TV'de demeç verip zor bir süreç yaşadığını söylemiş Milliyet Gazetesi'ne göre. Baykal'la zaman zaman görüştüğünü ve destek aldığını da söylemiş. Evet. Baykal Kılıçdaroğlu'yla da görüştü. Fotoğraf çektirdiler. Çok güzeldi. Yalnız Kılıçdaroğlu kravatla Deniz Baykal'sa yazlık t -shirt, polo şört ve Şık bir durumdaydılar. Ama işte o konuda da rivayet muhtelif. Gürsel Tekin'in de aday olabileceği söyleniyor. Kemal Derviş bir sürü ad geçiyor falan. Onları da geçiyorum. Bir de ağır şey haberimiz vardı. Onu da verelim. Eee Hangi haberi verin? Lice'de canlı kalkanlara jandarma kalkanı diye bir haber vardı. Hı hı. Operasyonların durması için Lice'de canlı kalkan eylemi yapmaya giden bir grup jandarma BDP tarafından bir durum. operasyonlar devam edecek olursa biz de e, savaş çıkmaması için canlı kalkan olacağız, araya gireceğiz diye. E, barış operasyonu diyorlar buna BDP'liler. Barış operasyonu jandarma engeli durduruldu. Valilik ve jandarma ilden çıkmasına izin vermedi insanların. Demirtaş bu eylemimizin ve buraya geliş amacımızın nedeni askerlerle dağdadık gerillaların ölmemesidir. Başbakan gibi anaların gözyaşını dindireceğim diye askeri operasyonlara emir verenlerin politikalarını teşhir edeceğiz. Demiş. Öte yandan da BDP'nin Bitlis milletvekili Karabaş'tan da epey tehdit dolu sözler var. Medyada aslında çok ön plana çıkmadı ama şaşırtıcı bir ağırlıkta. Nezir karavaş Bitlis milletvekili bu politikalar sürerse Kürt halkı yemin ediyorum sadece gerilla mücadelesiyle kalmayacak, yaşamı cehenneme çevirecek demiş. Diyarbakır İl Başkanı Nijat Yaruk da Kürtler eski Kürtler değil, diz çöktürmeye çalıştığınız bu halkın önünde diz çökeceğiniz günler yakındır diye konuşmuş. Herhalde BDP'nin de bu konuda bu kışkırtıcı bence provokatif olan şeyler hakkında bir en azından kendi içinde bir Soruşturma açması iyi olabilir disiplin soruşturması değil mi? Yani hani Barış'ın dilini kullanmaya devam etmek bıkmadan usanmadan gerçekten önemli. Çünkü hani aksi takdirde zaten çözüm diye bir şeyden bahsedebilme şansımız gittikçe azalıyor. Bunu unutmamak lazım. Son olarak da belki işte Yeni Şafak muhabirinin başına gelen harika olaydan da bahsetmekte fayda var. Ergün Çolakoğlu Yeni Şafak muhabiri. Ve geçenlerde sabah altıda bir operasyonla evinden alınıvermiş. Ve bunu Ergüne Konya macerası diye çok hoş bir başlıkla da bize aktarıyor. Hem Ergüne Konya hem Konya hem Ergün. Polisler sabah altıda kapıya dayanmışlar, içeri girmişler, çoluk çocuk vesaire ev normal ev hali ev olduğu hatırlatılınca daha nazikçe ayakkabıları çıkartmışlar falan bak böyle iyi taraflarda var Ama arama kararı ayakkabılarınızı falan ayakkabılarınızı çıkarın diye uyarmış çünkü burasının bir ev olduğunu hatırlatmış yani ardındansa e, soruşturma ergenekon soruşturması kapsamında örgütle bağlantılı olduğu şüphesiyle gözaltına alındığını öğrenmiş e, memurlar katliam sanıyla konuşur gibi konuşuyordu bende falan diyor hatırlatınca daha insani bir ilişki kurmuşlar ee, yıllardır muhabir olarak tuttu ajandalar, el konmuş Vesaire ve derken Her gün bazen saatlerce yaptığım Görüşmeler sonunda hazırladığım e, Ve bundan dolayı da Defalarca gizliliği ihlal Suçlamasıyla soruşturma geçirdiğim Ergenekon soruşturması kapsamını Bu kez örgütle bağlantım olduğu Şüphesiyle gözaltına alınmak istendiğimi öğrendim diyor ve alınmış Zaten hızlı alınmış yanına para bile Alamamış ee, işte Ve sonuçta vatan Caddesindeki merkeze gidilmiş oradan da Konya'ya doğru yola çıkılmış e, Konya'da 3 kadın 12 kişiyle birlikte e, Konya polisi eşliğinde bahçede duruyorlar bir süre e, ardından da e, derken işte sorgu vesaire derken gece 3 sıralarında Konya'ya vardıktan sonra e, tam olarak durumu anlıyor 2008 yılında Kuvay Milliye Derneklerinin Ergene soruşturması kapsamında inceleme yapıyor e, haber yaparken de görüştüğü kişiler var ve girdiği bir sürü de internet sitesi var. E, savcılık takiplerine yakalanmış. Bu sebeple de gözaltına alınmış. 40 saat sürmüş, ifadesini vermiş ve bir saat sonra da serbest bırakmışlar. Konya'da yanında bir e, başka bırakılan kadınla birlikte kala kalmışlar. Çünkü e, para yok durumu var düzden. Üstüne üstlük memur beyler de... E, Hanımefendiye de yardım edersiniz <gülüyor> diyerek e, tak sepeti koluna gibi garip bir halde salıvermiş vermiş Ama garip tarafı anlattığına göre onlarda da şey yokmuş. Para bitmiş. <gülüyor> yani onlar da iki gündür uykusuzdur ve bizlere yaptıkları masraflar neticesinde kendilerine ayrılan bütçeyi zorladıkları için yakıt alma konusunda da zorluk taşıdılar, yaşadılar diyor. Gece üç sularında Konya'ya varmışlar. Ve böyle işte serbestsin gidebilirsin dedikleri yer çok yani. Ve sonuç olarak İstanbul'a dönmeyi başarmış Ergün Çolakoğlu. Geçmiş olsun demek lazım herhalde. Evet. dilerim. Sabah da mesela niye bir gazeteci alıyorlar ki evinden? Gerek var mıdan Dan başlayarak... E Hani böyle bir Onlarca operatif soru, duruma gerek var mı soru, falan diye. Evet, yani. e, bu sık sık olan durumlardan bir tanesi daha deyip herhalde geçmiş olsun ucuz atlatmış demek lazım. Evet yani dilerim başta meslektaşlarım olmak üzere hiç kimse böyle bir süreci yaşamak zorunda kalmaz. Bu yaşadıklarım ve yazdıklarım da basına ve kamuoyuna ders olur. İşte Ergün'e Konya macerası sevgilerimle diye bitiriyor mektubunu Ergün Çolakoğlu internet üzerinde çevre muhabirleri grubundan aldığımız bir mektuptan görüyoruz. Olacak iş değil yani aslında ama olmuş. Tamamen oluyor. Olan olağan bir iş. İyi haberle çıkalım bari. Evet. E, i̇şsizlik düşmüş. Şubat ayı itibariyle 70 bin kişilik bir azalma söz konusuymuş 3 aylık dönemde. Böylece toplam işsiz sayımız 3 milyon 564 bin'e gerileyerek resmi rakamlara göre. Ee, gayet gayet e, cillop bir hal almış. Evet peki şeyi kim kazanıyor savaşı? Afganistan'daki savaşı. Ee, yani ayına bağlı bu aralar Amerika kazanıyor değil mi? Kimse kazanmıyor. Aha, doğru doğru pardon My ben Kristen... yine cık, unuttum. Pek güvendiğim kaynaklardan değil meclis <gülüyor> niye bilmiyorum ama. Valla Patrick Coburn öyle yazmış. E, nihayet itiraf etmiş. Büyük komutan kimse kazanmıyor bu savaşı değil. Biz niye savaşıyorduk şahı sahi? Bin Laden'i yakalayacaktık. Çünkü dünya çapında büyük terörist eylemlerle e, tüm dünyayı çökertme ihtimali yüksek bir konumdaydı. Hala onun peşinde miyiz herhalde? Yakalayacaktık diyorum. Çünkü hani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Ve Türkiye'de bu yakalayacaklar listesinin içinde... E, M16'ları olan ama ama asla sadece e, iyi niyet ve güzellik için orada bulunan askerleriyle. İşgal ordusunun parçası. Evet. Neyse bunların hepsini zaten artık normal sayıyoruz. Çünkü yıllardır devam eden sürecin parçası. Evet nedir bu güzellikler diye bitirelim. My Creole Bell adlı parçayla Taj Mahal ve Hula Blues Band birlikte söyleyecekler. Ve biz de hepinize günaydın diyoruz. Günaydın. Günaydın. Oh, oh, oh, oh. that Açıkkaste.